Oh Açık Gazete Kainat, bugün 27 Ocak, Çarşamba. Yıl 2016, ay 1, gün 27, Kasım 81. 1437, Hicri Rebiülahir Lahir 17, 1431, Rumi Ocak 14. Şair Nef'i'nin ölümü, 1572-1635. Günün sözü, özgürlük, hazmı, güç bir besindir. Sindirebilmek için kuvvetli olmak gerekir. Jean-Jacques Rusu Günün tarihi. 260 yıl önce bugün 27 Ocak 1756'da Avusturya'nın Salzburg şehrinde müzisyen Mozart dünyaya geldi. 184 yıl önce bugün ise yani 27 Ocak 1832'de Alice Harikalar Diyarında adlı masal kitabının yazarı Lewis Carroll İngiltere'de dünyaya geldi. Günün malumatı Nefi 1572-1635. Şahan'ın edebiyat geleneğine uygun olarak İran ve Arap edebiyatını öğrendi. Sadi ve Hafız gibi şairleri inceledi. Birinci Ahmet, Dördüncü Murat tarafından gözetilirdi. Dördüncü Murat'ın huzurunda Siham-ı Kaza adlı hicivlerini okurken yıldırım düşmesi üzerine Edirne'ye sürüldü. Affedildi, daha sonra... Sadrazam Bayrampaşa'yı hicvetmesi üzerine Dördüncü Murat'ın emriyle boğdurulmuş Cesedi denize atılmıştır Büyük Saatli Marif Takvimi Merhaba herkes Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı başladı Ömer Madra Can Tonbil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta I'll trade my cross for a crown. Haç şey mi? Haçımı bir tacla haçı taçla değiştirdim. Değiştireceğim. Diye bir ilginç şarkı ...denizci şarkısı Don Rino ile Red Mali'nin birlikte söyledikleri dalgalar üstünde gemi sallandıkça hiçbir fırtına beni susturamaz. Bana bir sürekli zarar veremez çünkü ben eski hacımı şey evet mı şeyle değiştireceğim diyor, taçla değiştireceğim diyor. Neden çaldığımıza gelince Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabına başvuralım şimdi öğrenelim. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncılık Denizlerin Hanımefendisi, Uyuşturucu Kaçakçılığının Kraliçesi İnsan satışı uzun süre boyunca Britanya İmparatorluğu'nun en kazançlı iş kolu olmuştu ama hiçbir mutluluğun sonsuza kadar sürmediği bilinen bir gerçektir. Çok bereketli geçen üç asrın ardından kraliyet ailesi köle ticaretinden çekilmek zorunda kaldı ve uyuşturucu satışı emperyal ihtişamın en kazançlı faaliyet alanı haline geldi. Kraliçe Victoria'nın Çin'in kapalı kapılarını yerle bir etmekten başka bir çaresi kalmamıştı. Royal Navy'nin gemilerinde ticaret serbestliği savaşçılarına İsa'nın misyonerleri eşlik ediyorlardı. Onların peşinden eskiden zencileri taşımış olan ve şimdi zehir taşıyan gemiler gelmekteydi. Afyon Savaşı'nın ilk aşamasında Britanya İmparatorluğu Hong Kong Adası'nı gasp etti. Adanın yeni atanan valisi Sir John Bowring ilan etti. Serbest ticaret İsa'dır ve İsa serbest ticarettir.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 tarihte bugün 1945'te bugün İkinci Dünya Savaşı'nın sonu artık Kızıl Ordu o zaman geldi ile Sovyetler Birliği'nin Kızıl Ordusu Auschwitz toplama kampında, imha kampında son kalanları da kurtarmış bir kenavda aynı şekilde Nazi Almanlarının, Nazilerin tarafından Polonya toprakları üzerinde inşa edilen İnsan yakma fırınlarının bulunduğu milyonlarca Yahudinin her gün kalın tumanlarla yakıldığı, imha edildiği kamplarda son kalanları da kurtarmış. 1945'te bugün oluyor bu. 1973'te bugün ise Paris Barış Anlaşmaları resmen ve nihayet Vietnam Savaşı'nın sonunu ilan ediyor. Ve Albay William Nolde, Evet, Muharip, o muharebe sırasında, savaş sırasında ölen son e, kayıtlı Amerikan askeri oluyor. Zayıf savaş zayıfı oluyor albay. 1993'te bugünse Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı orasında, orada doğmuş Sumo güreşçisi Akibono Taro ilk yabancı oluyor bu sporun, Sumo sporunun en yüksek rütbesi olan Yokozuna unvanına sahip olan e, ilk yabancı oluyor. Kendisi Hawaii. Doğumlu. O da ne kadar Amerikalı tartışılabilir. Doğrusu Hawaii ile. Evet, bir ölüm haberi de verelim. Aramızdan ayrılan 30 yıldan beri, belki de 35 yıldan beri Beyaz Evi'nin önünde kurduğu küçük çadırda Amerika Birleşik Devletleri Başkanları'na komşuluk eden İspanyol kökenli Pichotto hayatını kaybetti. Bundan da bahsedebiliriz. Beyaz Evin Kuzey Cephesi'ndeki kaldırımda 30 yılı aşkın bir süredir yaz, kış, gece, gündüz demeden Amerika Birleşik Devletleri'ni protesto eden İspanyol kökenli Konsepsiyon geçti. Hayatını kaybetti. Öldü. Yani 1981'den beri bireysel eylem yapıyor. Amerika'nın dış siyasetini, özellikle Amerika Birleşik Devletleri İsrail ilişkilerini ve kimyasal silah, kitle imha silahları kullanımını protesto ediyor. 1981'den bahsediyorum küsür yaşında 81 yaşında olduğu tahmin ediliyormuş kimsesiz kadınların kaldığı bir bakım evinde hayatını e, kaybetti dünyanın bilinen yani Amerika Birleşik Devletleri'nin en azından bilinen en e, şey uzun süreli barış aktivisti ve nükleer savaşa karşı çıkan kişi konsepsiyon Anadolu Ajansı'nın birinde başından eksik etmediği başörtüsü Bere ve Peru'yla radyasyon ışınlarından kendisini korumaya çalışan yaklaşık 1 metre 50 santim boyundaki Piquotti'nin Yahudilere evet, İsrail'e hayır, bombayla yaşayan bombayla ölür. Bütün nükleer silahlar yasaklansın yazılı pankartları açmış olmasıyla Beyaz Evi'i ziyaret edenlerin hafızasında kalacağı da belirtiliyor. Evet, çadırı var. Son olarak şeyde e, Demakrasi Nau'da 2014'te geçen yani bir buçuk sene önce yapılmış bir mülakat var. Yine Beyaz Evin önündeyim ve nükleer savaşa karşı barış şeyini sürdürmekteyim diyor gösterisini. daha 2014'te konuşuyor. 31 ya da 32 yıldan beri düzenli olarak yapıyorum diyor. Yani i̇nanılmaz bir irade gösterisi. Heh. İki kişiydik diyor. 1981'den beri iki kişi başladık kapıların önünde website'ıma gidip bakabilirsiniz diyor maalesef yol arkadaşım öldü 4 yıl oldu benim arkadaşım Thomas o da çok bağlıydı bu barış davasına ama başımıza gelenleri de şöyle bir anlatayım diyor yani 35 senedir orada 34 senedir orada bitenleri de şöyle anlatmak mümkün yani çok Kolay bir hayat geçmemiş Amerika'da ee, Şeyler, marinler, deniz piyadeleri polis tarafından dayak yemişler ayrı ayrı. Gaz yemişler. Birçok kere gözaltına alınmışlar. Ayrıca da tabii hava durumlarını, karları, yağmuru da e, katmak gerekir diye konuşmuş. Ama sakin, kararlı bir aktivist. 80 küsur yaşında. Bir huzur evinde hayata veda etti. Ona da bir günaydın diyelim. Günaydın. Evet. Konsepsiyon. Evet. Şimdi gelelim hazır nükleer savaştan bahsetmişken. Çok ilginç bulletin of the atomic scientists var. Yani e, atomla uğraşan e, bilim insanlarının bülteni. Her sene şeyi yayınlıyor, yalnız nükleer savaş değil, aynı zamanda da dünyanın başına gelecek en büyük tehlikelere karşı Doomsday Clock dedikleri bir şey var, kıyamet saati ve gece arasında üç kala da bırakmışlar. İki çok büyük tehlikeyle karşı karşıya insanlık ve bütün gezegen diyorlar bir tanesi nükleer silahlar özellikle de hidrojen bombası denemesi konuşmaları daha yeniydi Kuzey Kore ile Amerika arasında. Buna karşılıkta dünyanın en barışçı başkanlarından biri say, say, sayılmak isteyen ve Nobel Barış Ödülü sahibi Obama'nın da yeni açıklaması vardı. Daha kullanışlı küçük güzel silah atom silahları yapacağız ve çok daha kolay atılabilir şey hale getiriyoruz. Atom diye. demiş miydi? Tabi tabi nükleer silahları yani ama önce bir kendi elindeki nükleer silahları nasıl tutabileceklerini ellerinde tutabileceklerine bir bakmaları gerekiyor Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne bağlı 3 havacının geçtiğimiz hafta arızalanan bir nükleer füzenin onarım çalışmaları sırasında füzeyi hasara uğrattığı açığa çıkmıştı bu haberi de görebilmek mümkün sol haber Tabii canım, de, denize de düşürüyorlar Final ama renklerini gör, görmedin mi sen yeni Böyle kırmızı başlıklı kız gibi evet. olmuş masaldaki gibi çok güzel. Olay çok biraz, biraz önce bahsettiğim olay 2014 yılında gerçekleşmiş ama yeni açığa çıkmış bu olay. Olayla ilgili rapor hakkında 2015 yılında gizlilik kararı alınmış çünkü. E, Cuma günü Ajans Press tarafından da yayınlanmış rapor, incelemenin raporu. Ee, Colorado'da yaklaşık 15 kilometre batısında Colorado'nun 15 kilometre batısında bulunan Bir buğday tarlasındaki füze sığınağında Tutulduğu belirtiliyormuş hasarlı nükleer füzenin Bir tane de denizin dibine düşürdükleri var Evet ee, ve habere göre colorado nebraska sınırında Bunun gibi 10 adet füze sığınağı bulunuyormuş Özet rapora göre 320. füze taburuna bağlı çalışan 3 hava personeli arızalanan füzeyi Onarmaya çalışırken Füzenin hasar görmesine neden olmuş ama tabii ki füzenin hangi sebeple arızalandığı açıklanmıyor. Hatalı işlem yapan personelin füze onların lisanslarının bir yıl için iptal edildiği ifade edilmektedir. ama. Rahatladık. Yani atom bilimcileri bülteni'nin raporu şöyle: Saat 12'ye 3 kala da bıraktık diyorlar. Uzun süreden beri de geçen yani gece arasında 3 kala durumu iki çok büyük tehlike var diyorlar ve büyük bir umutsuzluk yani umutsuzluk demeyelim ama büyük bir kaygıyla izliyoruz demişler hem nükleer silahları hem de iklim değişikliği konusundaki e, med medeniyet diye kurduğumuz şeyi yok edebilir tehlikeli teknolojiler kendi yaptığımız şeyler diyorlar ve insan yaratımı bir kıyametin eşiğindeyiz diyorlar çünkü dünya liderleri siyasetçileri gerekli adımları almıyorlar kendi vatandaşlarını hem nükleer savaşın hem de artık kontrolden çıkmak üzere olan iklim değişikliğinin tehlikelerine karşı uyuyorlar. Diyor. Yani çok yakın aslında demişler gece yarısından. Üç kala fazlasıyla yakın fakat değiştiremeyiz durum böyle demişler. Ve şeyden de bahsediyorlar mesela İran Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasındaki gerilimler arasında ee, İran anlaşması e, yapıldı. İran da tekrar döndü. Nükleer e, silah yapmayacağım sözü kabul edildi ama e, Ukrayna'da ve Suriye'deki en korkunç soğuk savaşın göründüğü yıllardan beri en korkunç çatışmalar devam ediyor. Ayrıca da mesela e, bir NATO üyesi olan Türkiye ile de gayet şeyler, bağırıp çağırmalar e, filan arasında tırmanıyor. Türkiye'de bir Rus savaş uçağını düşürdü Suriye ile ilgili olarak ve şeyde bir Rus resmi haber ajansında da Amerika Birleşik Devletleri'ni radyoaktif küle dönüştürmekten bahseden tehditler oldu. Buna ek olarak ben de şeyi söyleyebilirim. Rusya Federasyon Ajansı Roskosmos uluslararası bilim topluluklarının da Rus bilim adamlarının da e, uzayda nükleer patlamaları temel alan bir asteroit yön değiştirme sistemi geliştirmek istediklerini duyurmuş. Yani dünya üzerinde nükleer patlama gerçekleştiremezsiniz belki ama dünyaya bir meteor çarpacaksa bunu nükleer bir patlama ile beraber atmosfere ulaşmadan önce kül haline getirebilmenin mümkün olduğunu savunuyor bu insanlar. Evet. bilim insanları. Şimdi bu absürditeden dağlasından... bir biteni aramayalım. Demin senin de sorduğun soruyu ufak bir cevap olarak Barack Obama ülkenin nükleer şeyini deposunu yenilemek modernize etmek için basın toplantısı yaptığını hatırlatalım. National Press Club'da Washington DC'de başkentte basın şeyinde ve <gülüyor> şeyde demiş ki bu Arizona Eyalet Üniversitesi'nin Uzay ve Yeryüzü Uzay Araştırmaları ve Fizik Bölümü Başkanı aynı zamanda Profesör Lawrence Krauss. Peki bu mesaj bize neyi anlatıyor diyor Obama'nın mesajı. Yani nükleer olmayan, nükleer silahlara sahip olmayan ülkelerin bizim daha küçük, daha kullanışlı nükleer silahlar yapacağımızı söylemekle neyi anlatmaya çalışıyoruz? Burada akıl akılla ilgili bir şey var mı demiş. Ve yani bizim nükleer arsenalimizi depomuzu ortadan kaldırmaya ihtiyacımız var. Yoksa yeni bir nesil, yeni bir kuşak bir şey yaratmaya değil demiş. Öyle kolay nükleer kolay arsenal. da ortadan kalkacak bir şey yok. Yani eskileri ne yapacaksınız? Uzaya göndermeyecekler değil mi? Hayır. Uzaya hayır. fırlatılmayacaklar. Ne yapılacak? Ama eskiler için de tedbirler öngörülüyor zaten. Gömülecek. gömülecek Fransa'da gömmeye çalışıyorlar. Fransa'nın henüz faaliyete geçmeyen yer altındaki nükleer atık tesisinde meydana gelen göçüldüğü bir kişi hayatını kaybetmiş. Daha inşaat sırasında insanlar hayatını kaybetmeye başlarsa Düşünün sizde bu inşaat sonrasında neler olabileceğini, ufak kazalar ötürü. Burada bahsetmemiz gereken şey kazalar, ufak minimal kazalar. Yani iki tane Amerikan Birleşik Amerika Birleşik Devletleri'ndeki havacının yaptığı kazayla beraber ortaya çıkabilecek olan büyük bir felaket. Üç kişinin yapacağı hatadan bütün dünyanın üzerinde yaşayan canlılar etkilenecek. Nükleer ya silah bu. Sadece bir tane. Nükleer enerji de bu. Yani Küba füze bunalımı diye adlandırılan buhranı diye adlandırılan bir olayda sonuçta e, arızalanmış bir geminin üzerine şeyler yolladılar. Nükleer geminin e, denizaltının üzerine bomba e, yollamaya başladı. Yukarıya çıkartsın diye Amerika Birleşik Devletleri Küba Ablukası sırasında evet. bahsediyoruz. Ve o sırada harekete geçti. E, nükleer şey. Hadi atalım artık. Biz çünkü dünya savaşı başladı anlaşılan diye düşünüyorlar ve bir tek kişi komutalara uymuyor. Sovyetler Birliği'nde dünya yani, vatandaşlığı bir almıştı. İsmi de bulalım hadi. Günaydın diyelim değil mi? Evet. O, o kurtardı. E, Norm Chomsky ile yaptığımız buradaki söyleşi de. E, Stalin Slav Petrov. O değil ondan önce de bir tane var. Böyle çok mu var? <gülüyor> e, iki, i̇ki kişi var. Sovyetler Birliği'nin güzelliği de bu. Emirlere itaat etmediğiniz zaman halk kahraman oluyorsunuz. <gülüyor> Ve dünyayı kurtarmış oluyor. Yani bütün senin mesela kuzey yarıküre olmayacaktı eğer o adam olmasaydı. Şimdi adını unuttum. Ben. Nereye göç edecekti o zaman bu insanlar? Güney'e doğru mu göç edeceklerdi? İskandinav ülkeleri olmayacaktı o zaman değil mi? İskandinav ülkeleri olmayacaktı. Nereye Afrika mı değerlenecekti? Evet tekrar Afrika'ya dönüş olabilsen de olmayacaktın. Haberin olsun. Ben zaten Çernobil'den ucuz kurtuldum. Benim kuşağımdaki insanlar Çernobil'de hamile oldukları için anne babaları ve devlet memuru gibi görevlerde bulunduğu zaman çayı da fazla tükettiklerinde yani üç koldu beş acakları çıkmadıkları için dua ediyorlar. Hala şükrediyorlar belki de. Ama gene de şey yani 1947'de bu nükleer şey atom enerjisi bülteni çıkmıştı kıyamet saati. 22 defa değiştirilmiş fakat giderek çok çok artık yani her her yıl hareket etmiyor 2015'ten önce 2012'den beri hiç değiştirilmemişti şimdi bir dakika öne alındı yani çok ciddi bir şey var. Vasili ah, Ar Arhipov. Ah evet. Arhipov. Her ikisine de günaydın diyelim. diyelim. Yani güzel de bir belgesel çünkü, var. Evet çünkü şey olması gerekiyor biliyor musun? Küçük efendim. bir haber olarak çıktı bu Washington Post'ta. Ben de duymamıştım. Çünkü Noam Chomsky'den öğrendim burada. Bu şey, açık radyo mikrofonlarında anlattı. şey yani zincirleme bir şey olması gerekiyor. Reaksiyon. E, hayır Emir Emir komuta zincirinde. Yani bir kişinin kararıyla olamıyor. E, çok dünyayı da yok edecek bir karar olduğu için. Herkesin tek tek onayı verme onaylaması lazım. Bütün komutanların yani. Ve bir tanesi ya bir dakika belki de yanlışlık vardır diyor. işte Vasile Akhipov yapmayalım, atmayalım, vurmayalım diyor. Kuzey şey Amerika Birleşik Devletleri sahillerine bir roket sallayıp öyle kurtuluyorlar. Yapacak şey, bir şey yok. The man who saved the world diye bir belgesel de var. Ben onu izlemiştim oradan. Ben izlemedim Vasilya o izleyip. Vasilya Arifikoğla alakalı değil bu. Biraz önce bahsettiğim Stanislav Petrov'la alakalı olan bir belgesel. İlginç bir belgesel. Evet. Belki de dünyayı kurtarmış adam olarak da haberlere geçiyor bazı bazı bu kişinin çeşitli yayın organlarında. Evet. Şimdi bir de son bir şey daha söyleyeyim ve geçelim. Richard Falk, David Krieger ve Robert Laney İmzalı bir yazı yayınlandı, bir bildiri yayınlandı ve yazı aslında bu Santa Barbara'daki, Kaliforniya'daki nükleer çağ barış vakfının, vakfının birisi başkanı David Krieger, Robert Laney de onun yönetim kurulunda, Richard Vogt da orada bağımsız araştırmalar yapan dünyanın en ünlü barış e, bilimleri araştırmacılarından biri. E, Uluslararası hukukçu ve ustarası ilişkiler profesörü. Onlar da diyorlar ki siyasi sorumluluk nükleer çağda tamamen e, ödünç zamanda yaşıyoruz. Zaman çok kısa. E, türümüz hiçbir zaman olmadığı kadar büyük bir sınava teste sokuluyor. Ve acaba öngörü ve disiplin bazı lüzumsuz isteklerimizden her şeyi tüketmekten, kar etmekten maddi lükslerden ve kardeşlerimizi boyunduruk altına alma heveslerinden vazgeçebilecek miyiz? Yoksa ve böylelikle de yani bundan vazgeçerek hem kendimizi hem de bizden sonra gelecek nesilleri yaşamaya değer bir yaşamayı yaşamaya imkan bırakacak mıyız? Yoksa da bilemiyoruz. Zaman çok kısa ve tehlikede olan da medeniyetten başka bir şey değil demişler. En küçük ve en büyük şey her, hepimizin sevdiği ve gözü gibi baktığı bu gezegen korumak için son dakikalarımızdayız. Aklımızı başımıza toplayalım diyorlar. Ne diyorsun? İlginçmiş. geçmiş. İşte böyle. İstanbul'da halkta da, halk ekmeğe de büyük zam gelmiş. Müdürlük hayattaki şeylere dönüyoruz değil mi? Otompat <gülüyor> savaşlarından... ...yaşam savaşlarına... Evet, ...geçim kavgasına... ...makrokozmos... ...mikrokozmos vaziyetleri... Gelmişse... Gelmiş. ...gelmeyecek gelmeyecek deniliyordu... ...hatırlarsınız Aralık ayının başında da... ...tarım... E, ...tarım bakanı Faruk Çelik'in yaptığı bir açıklama vardı... ...gelmeyecek diyordu... ...ama gelmiş... ...İstanbul genelinde ekmeğe yapılan 25 kuruşluk... ...söylemiyorum... Çünkü böyle bir zam oldu söylenmesine rağmen. Hatta TRT'nin Twitter hesabından şey de denilmişti hatırlarsınız. Zam yok sadece fiyatlar arttı. Buna benzer bir şey denilmişti. E, bu zamdan bahsetmiyorum. Yeni bir zam bu. Halk ekmek büfelerinde de zamlara yapılmış. Fiyatlar artmış. Pardon. Fiyatlar artmış. Daha doğrusu. İstanbul Halk Ekmeği'nin belirlediği fiyat listesine göre ekmeklerin fiyatlarında 20 ile 30 arasında değişen oranlarda zam yapılmış. Dinlemiyorlar mı bakanı bu kişiler? Sadece biz mi dinliyoruz bakanları? Ya ben bu haberin en önemli detayına dikkat etmemiştim. Nedir efendim? İşte şimdi mahvoldum 400 gramlık tam buğday ekmeğin fiyatı 1.75'den 2 liraya yükselmiş. Ben yıllardan beri bunu kullanıyorum. Ya. Tam buğday organik. Evet. 25 kuruş zam. Bu bana yapılır mı ya? Bu bize yapılır mı? Yapılmıyor. Hayır, yapılabilir tabii ki ama neden yapılmayacak deyip yapıyorlar ben onu anlamıyorum. Niye bakanı dinlemiyorlar? E onlar öyle yaparlar. Bakar dinlemezler. Öyle olur onlar. Hmm. Ama yaparlar. Evet, bu arada motorine de zam gelmiş. Motorine niye zam gelmiş? Petrol fiyatları mı yukarı doğru çıkmış? Hayır. Hı? 7 bizim? kuruş zam gelmiş. Hı. Sorma. Zam mı uygulayacaksın? Akaryakıt dağıtım şirketleri gece yarısından geçerli olmak üzere... Yani dün gecelerisinden geçerli olmak üzere bugün itibariyle motorun listresinde ortalama 7 kuruş zam. İstanbul'da ortalama 3.26'dan 3.33'e, Ankara'da 3.32'den 3.39'a, İzmir'de de 3.29'dan 3.36 Türk çıkıyor. Nedenini söyleyeyim mi? Ne neymiş nedeni? Minet Finans Haber'den okuyorum. Ee, rekabet ve serbestliği nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösteriyor. Bu değil ya gerçekliği. Cuma günde motorunun litre fiyatında 4 kuruş artış yapılmıştı. Bu da değil. Bu sebebi anlamıyorum. Şurada bir açıklama var ben anlamadım. Lütfen yardımcı olun eğer siz anlarsanız. Ee, Haziran 2014'ten bu yana dünyadaki benzinin fiyatı ortalama yüzde altmış düşerken Türkiye'de indirim sadece yüzde 16'da kalmış. Şimdi dünya ve Türkiye diye ikiye ayırabiliyoruz her zaman evet. yaptığımız gibi haberlerde bir dünyadan dünya var, haberler. Bir de Türkiye var. Bir de Türkiye var. Ama bu ekonomik konularda dünyada %60 gibi bir rakam alıp Türkiye'de %16 gibi bir rakamı gördüğünüz zaman şaşırıyorsunuz. Neden diye soruyorsunuz. Petrol Sanayi Derneği (Petder) Genel Sekreteri Niyazi İlter size cevap veriyor. Ham petrol fiyatlarındaki artış veya azalışın Türkiye'deki pompa fiyatına... Birebir etkilemediğini belirterek Diyor ki uluslararası piyasada Haziran 2014-Ocak 2016 arasında Benzin fiyatı ortalama %60 düşerken bunu Türkiye'deki yansıması %16 olmuştur Bunda kur ve sabit vergil payının Yanı sıra ham maddenin Akaryakıt'taki payının %25 ile %30 ile Sınırlı olmasına da etkisi var Ne demek bu Çok kolay hemen söyleyeyim Zaten Selahattin de çalacak şimdi Ham meyveyi kopardılar <gülüyor> dalından Tamam mı tamam. Nasıl oldu açıklama Hı. Ben aldım cevabımı. Evet, Türkiye ve dünya demişken ilginç bir şey de vereyim. Birazdan ara vereceğiz. Aradan sonra da asıl onu konuşabiliriz tabii ama şimdiden ben tırnak içinde bombayı patlatayım. Ee, hükümetin e, akademisyenlere saldırılar konusunda uyarıldığı bir bildiri var. De Malum. Nobel ödülü isimler 30'a ulaşmış yani akademisyenlere 30 Nobel diye veriyor bunu Cumhuriyet Gazetesi dünyada durum böyle yani dünyanın önde gelen Nobel ödülü kazanmış dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen ve çeşitli yaşlardaki bilim insanları Türkiye'nin yaptığını akademisyenlere böyle bir şey yapamazsınız diyorlar. Uluslararası akademiler ve bilim toplulukları insan ah, insan hakları ah, International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies Biraz zor okudum ama olsun. Türkiye hükümetini akademisyenlere dönük saldırılar konusunda uyardığı bildirisine destek veren 3 kişiyle başlamıştı. 30'a çıkmış dün bu sayı. 19 Ocak'ta yürütme kurulu aracılığıyla 3 Nobel ödüllü bilim insanının bulunduğu şeyi 25 Ocak itibariyle 27 Nobel ödüllü bilim insanı daha imza atınca şöyle diyorlar meslektaşlarımıza yönelik olarak Türkiye hükümeti tarafından girişilen her türlü tehdidi asılsız suçlamaları ve bu meslektaşlarımıza karşı şiddetin teşvik edilmesini kınıyoruz diyorlar. Bir tarafta Türkiye bir tarafta dünya alsana işte. International Human Rights Network'ten geliyor. Academism scholarly societies. Her milletten insan var. Bir de Türkiye'deki üniversitelerden bir haber var. Klasik Bilgi Üniversitesi açıklaması yapılmış. Bunu gördünüz mü? Gördüm. Birazdan onu zaten Peki. daha lezzetle telezüz etmek üzere sonraya bırakalım. Klasik mi? Klasikler. Açık Gazete I told the witch doctor I was in love with you I told the witch doctor I was in love with you And then the witch doctor, he told me what to do He said that I told the witch doctor you didn't love me true I told the witch doctor you didn't love me not And then which doctor, he gave me this uh, device and said that ooh ah ting-tang, walla-walla-bing-bang ooh ah, ah ting-tang, walla-walla-bang-bang ooh, ee, ooh ah, ah ting-tang, walla-walla-bing-bang bang. Ooh, ee, ooh ah, ah ting-tang, walla-walla-bang-bang ee, ah, ah, ting, walla, walla, You been keeping love from me just like you will a miser And I'll admit I wasn't very smart So I went out and found myself a guy that's so much wiser And he taught me the way to win your heart Doctor, he taught me what to say. My friend, the doctor, he taught me what to do. I know you'll be mine when I say this to you. Ooh, -ee, ooh -ah -ah, wala wala, bang. Ooh, -ee, ooh -ah -ah, wala wala, bang bang. Ooh, -ee, ooh -ah -ah, wala wala, -bang, bang. Ooh, -ee, ooh -ah -ah, wala wala, -bang -bang. -ee, -ah -ah, bang bang. You've been keeping love from me just like you were a miser, and I'll admit I wasn't very smart.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 David Seville and the Chipmunks Witch Doctor adlı parçayla büyücü. Bu David Seville ve Sincaplar diye bir novelty sayılan o zamanlar için bir yenilik sayılan bir şeydi. 1960'ların başlarındaki pop dünyasında çok o, tanınmış bir şarkılardan bir tanesiydi. Asıl adı David Seville adını kullanıyor ama Amerikalı piyanist, şarkıcı, şarkı yazarı, oyuncu ve Prodüktör asladı Rosdum Sipen Baghdasaryan, Ermeni. 1919'da bugün doğmuştu 27 Ocak'ta ve çok bir ara çok ün kazanmıştı bu El Nen de Chipmunks diye kullandığı şeylerle. Biz de onun doğum günü bu şekilde almış olduk kutlamış olduk. Günaydın dedik ona da. Evet yani dünya çapında çok önemli bilim insanlarının Nobel ödüllü akademisyenlerin şeyden geliyorlar ta, yani aralarında 1900 en erken tarihlerde de 1970'lerde de Nobel ödülü almış olan en yakında 2008'de de almış olanların da aralarında bulunduğu 30 dünya çapındaki kimyacı aralarında her daldan var kazanmış olanlar tıp fizyoloji veya tıpta da kimyada da e, şeyde e, fizyoloji veya tıpta da ve ekonomide de alı kazanmış olan insanların bir araya gelip Türkiye'deki bu akademisyenlere baskı uygulanması konusunda ciddi bir e, kınadıklarını belirten önemli bir mektup e, yayınladılar. Hükümetin akademisyenlere saldırılar konusunda sessiz kaldı ve uyarıyorlar onu. Hükümetin uluslararası insan hakları beyannamesi kapsamında tanımlanan ifade özgürlüğünü vatandaşlara sağlamakla yükümlü olduğunu söylüyorlar. Uluslararası Bilim Akademileri Birliği, hükümeti ve üniversite yöneticilerini de akademik özgürlükler konusunda uyarıyor. Şöyle diyor: Türkiye gibi demokratik bir ülkede yurttaşların özellikle de akademik görevlilerin Türkiye anayasasına uyulmasını ülkenin tüm yurttaşları için insani standartlara özen gösterilmesini ve kriz durumlarında barışçı çözümlere öncelik verilmesini kendi hükümetlerine gerekli gördüklerinde hatırlatmaları kesin olarak bir yurttaşlık görevidir diyor. Yani akademisyenlerin bildirisi önce 1128'di galiba sayısı sonradan 2200'e yükseldi ve kapatıldı imza şeyi o o akademisyenlerin vatana ihanet olarak nitelendirildi neredeyse ve çok ağır saldırılar ve hem medyada medyanın bir kısmında hükümet yanlısı medyada hem de hükümete karşı gibi gözüken ama milliyetçi ulusalcı medyada ciddi tepkilere saldırlara yol açmıştı hatta fiziki saldırıları da vardı pek çok insan gö gökün de işin içine girdiği bir korkunçluk cadavı başlamıştı o, o sırada da büyükte bir destek gelmişti tabi dünyanın dört bir tarafından fakat bu medyada şimdi bazı yerlerde görmüyoruz yani cumhurbaşkanı benim sayabildiğim kadarıyla tek bir konuşmada muhtarlarla yaptı bu akademisyenlere yaklaşık 46 e, hakaret aşağılama öfke sözü söylemişti lümpen aydın takımı kinlerini her fırsatta kendini aydın diyen bir avuç lümpen çeyrek bunlar birazcık aydın namusu taşıyan bildirimci güruh Osmanlı düşmanı milli mücadele döneminde düşman ciğeri beş para etmez terör örgütüne arka çıkan filan bunları bu Nobel ödüllü akademisyenlere de söyleyecek mi şimdi tekrarlayacak mı dersin muhtemelen neden devam etmesin bence de. cahil, cahil ve ahlaksız için, diyecek mi onlara devam etmemesi için bir neden var mı ihanet çukurunda çırpınacak o akademisyen geçinen müsveddeler Hı? Bilmiyorum bence. Diyebilir de diyemeyebilir de. İkisinin farklı sonuçları neden olacak ama. E, ne kaybeder ki dese? Ee, evet. Bir şey kaybetmez yani. herhalde. Peki o zaman sorumu soruyorum. Günün en önemli sorusu. On dese? Dedi. Evet. Dedi. Hı hı. Onlar da hı hı. çıkıp sensin deseler ne oldu? Nasıl sensin diyecekler? Ne bileyim ben demez ya deseler yani. Cumhurbaşkanının sözlerini cumhurbaşkanına mı iletecekler? Evet. Tövbe töbe. Yapmayın. Pardon. Sizsiniz deseler. Ya bilmiyorum yapma ya bence bunu söylemek bile büyük bir şey. Günah. Değil. Günahın akademik versiyonu ne olabilir? Hata. Yanlış. Günah günahtır. Akademik. Günah gösterilir. Tamam. Akademisi, akademisi, olmayan günah. Akademisiz günah olmaz zaten. Peki, Sınırsız olmamalıdır diyor. Kim diyor bunu? Rıfat Sarıcıoğlu. Kendisi Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Özel Üniversiteler Birliği Başkanı Rıfat Sarıcıoğlu. Kendisi zaman zaman kamu üniversite, devlet üniversitelerinin de vakıf üniversitesi haline getirilip paralı olmasını söylediği demeçleriyle hatırlanıyor. Rıfat Sarıcıoğlu diyor ki Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyetinin başındaki kişi ki hatırlatalım parantez içinde kendisi Bilgi Üniversitesi'nin el değiştirmesiyle beraber... ...başkan oldu. Ondan önce başkan değildi. Laureate'in gelmesiyle beraber... ...böyle bir mevki kazandığını biliyorum ben. Diyor ki... ...bir hoca politik anlamda bir şey söylemek istiyorsa... ...onun yeri üniversite değildir. Ne? Onun yeri meclistir. Onun yeri başka platformlardır. Dolayısıyla akademik özgürlüğün... ...kendi alanıyla ilgili sınırı olmak zorundadır. Ya ama öyle demiyor... ...Nobel Ödüllü 30 isimden... ...isim... Kala. kimyacılar, ekonomistler Rıfat Sarıcıoğlu'ndan daha mı iyi bileceksiniz? Sarıcıoğlu. Fizikçiler Hı? şöyle diyor yurttaşlık kesin bir yurttaşlık görevidir diyor. Yurttaşlık farklı akademisyenlik farklı şeyler demek ki Hayır, akademisyenler diyorlar ki akademisyenlerin seslerini çıkartmaları yurttaşlık görevidir. Meclis dediği her yerde söylemek zorundadırlar. Akademisyen olduğunuz zaman yurttaşlık vazifenizi yerine getirmemeniz gerekiyor demek ki. E bunlar da akademisyen ama Nobel ödüllüler. Olabilir. Bilgi Üniversitesi'nde şey diyorlar, özgür düşünce olsun ama aynı zamanda da kısıtlamadır. Oraya olsun. da geleceğim. Diyor ki eğer siz politik bilimle ilgili bir şey diyorsanız, araştırmanızın sonuçlarını yayınlamak istiyorsanız bunların sonucunu yayınlayabilirsiniz. Ama akademik özgürlüğün, akademik özgürlük sınırsız olmamalıdır. Şu an en çok zorlandığımız konu üniversite idaresinde budur. Bilgi Üniversitesi'nin en fazla zorlandığı konu akademik özgürlüğün sınırlı olması ya da sınırsız olmaması. Ben onlara Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden ve dünyadaki çeşitli uluslararası bilim şeylerinden birkaç örnek vereyim. Bilgi Üniversitesi'ne haddim olmayarak e, Türkiye'de de Yargıtay'ın ve şey Anayasa Mahkemesi'nin de kararları bu yöndedir. İfade özgürlüğü ve akademik özgürlük sınırsızdır. Her şey söylenebilir. Sarıcıoğlu için değil. Ayrıca İstanbul O zaman soruşturma açsın o da. İstanbul onun da vermişler zaten. Evet. İstanbul Bilgi Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Mehmet Durman Barış İçin akademisyen, Akademisyenler Bildirisi ile ilgili olarak bir yandan ifade özgürlüğünün altına çizerek bir yandan da kurumun yasaların gereğini kuşkusuz yerine getireceğini ifade etmiş. Eski ile yeni arasındaki farkı görebiliyor musunuz? burada? Biliyorum. Yani bilgi Üniversitesi'ne bilgi üniversitesi yapan e, ifade özgürlüğünün yanında yer alması ve Laureate ile beraber gelen kurumun yasalarının gereğinin kuşkusuz yerine getireceği ifadesinin harmanlanmış klasik bir ifadesiyle karşı karşıyayız. Evet. Deniyor ki aynı zamanda bu metinde, daha doğrusu e, açıklamada, rektörlük tarafından yapılan açıklamada. Birileri sonucu ortaya çıkan gelişmeler tüm koma oyunu olduğu kadar bizleri de derinden etkilemektedir ve üzülmektedir. Bakın, evet. üz üzülmüşler. Bir yanda Türkiye, bir yanda dünya. Paranoid şizofreni. Ama, Bak bana bir şey oldu mu? Ama durmaz, yani rektör durmaz, imzacı akademisyenler hakkında işlem yapılıp yapılmayacağı konusundan netlik getirmiş... Yaşanan olaylarla ilgili olarak hmm. neyin suç teşkil edip etmediği hukuk çerçevesince belirlenecek ve kurumumuz yasaların gereğini kuşkusuz yerine getirecektir. Açıklamasını yapmış. Hmm. Getirecekmiş bakın. Hmm. Dişi kurt asana gibi. <gülüyor> Sesler çıkarıyorum bak. Şey ee, tamam bunu burada kapatalım. Çünkü şimdi birazdan bir bağlantımız olacak. Bir yandan da e, ya yani bugün baktım gazeteye Hürriyet'te dahil olmak üzere Hürriyet'te, Milliyet'te, akşamda, sabahda sabahda, akşamda, Yeni Şafak'ta e, ve Haber Türk'te, hiçbirinde bahsetmiyor bu 30 Nobel ödüllü bilim insanın Türkiye'ye, ile Türkiye akademisyenlere destek verdiğini unutmuşlar, fark etmemişler. Herhalde. Neden bahsediyorlar? Bir Başka, örnek verebilir misiniz? Bir örnek sadece. Bir örnek mi? Çok kolay olacak. Hangisinden istersin? Hmm, sabah. Yeni şafak verin. Peki tam Yeni Şafak verin. 50 bin Türkmen tehlikede. Doğru olabilir. Başka bir tane daha verin. Gerekirse araçlarını el koyun. Kimin? Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de ağırladığı kaymakamlara hukuku boş verin ben gerekirse belediyelerin araçlarına da el koyun demiş zaten buradan da şimdi tam çok Türkiye'de ağır bir durumdan bahsedeceğiz bahsediyoruz 9.30'dan sonra da bunun devamını getirmeye çalışacağız yasaklı şehirler için çok ağır yeni ölümler de geldi yaralı yani çok acayip bir ortamda yaşanıyor. İnsanlar e, kesin olarak e, kapat, kısıldıkları bodrumlardan kurtulabilmek için de e, çıkamıyorlar. Ambulans bekliyorlar ve ölüyorlar. Yeni ölümler de geldi. Evet. Son derece olağanüstü bir durum var. Şimdi biz bu yasaklı şehirlerde neler olup bittiği konusunda haber alabilmek için de Rojava Derneği İstanbul Koordinasyon Grubu'ndan Neslihan Günere bağlanacağız telefonla bağlandık bile ve biraz durumu öğrenelim dedik. Ee, günaydın Neslihan Hanım. Günaydın. Ben şey söyleyeyim bölgedeyim, caroj başlayayım size. Günaydın. Ee, teşekkür ederiz. Ee, size e, biraz bize yaşadıklarınız gözlemlerinizi aktarır mısınız? Ya yani, biz şöyle bir şey söyleyebiliyoruz. Ee, Yardım Kuruluşu, Yardım Derneği'yiz. Bölgede gelen, e, bölgede olan derneklerimizin oradaki insan dramları üzerinde bir iletişim var. E, ve oradaki insanlar perişan, e, parklarda kalıyorlar, ailelerine sığınıyorlar, zaten mağdur olan yani hiç o mahallede çıkmayan insanları zaten saymıyoruz Ölümle karşı karşıya Biraz önce sizin vurguladınız gibi Dikkatli ama karşı karşıyalar Ve orada göç edilen Yanında yaşlı çocuk Mahallede çıkıp Başka mahallede yani başka yerlerde Ailelerin yanında barınanların Şu anda Sağlık sorununda tut Barınma sorununda tut Gıda sorununda tut Her şey mevcut yani şey giremiyoruz. Yani Sur, Cizre, Slopi. Yani hiçbir yere, hiçbir iletişim kuramıyoruz. Yani de kuramıyoruz. Zibrak'ta milletvekilleri kuramıyor. Milletvekilliği yaralı alamıyor. Yani anlas ya giderken ya da yaralı almayı giderken vuruluyorlar. Ama bizim en büyük e, e, dramımız da Evi Parkı başına yıkılan ve yerinde yurdunda edilen insanlarla bir dayanlaşma kampanyamız var. Ee, bu da gıdada, tut, sütte, tut, mama da, tut. Ee, bu tarz en az bir nevi bir nevizi olsa da onlara ulaşmaya, onlara dokunmaya çalışıyoruz. Birçok kurumla birlikte. Şu anda durum bu. Evet. Peki e dokunmaya çalışıyoruz dediğiniz çok aslında duyarlı bir kelime bu tabii. Ne ölçüde başarabiliyorsunuz diye tuhaf bir soru sorayım size. Yani sizin üzerinizde nasıl bir çare, bu çaresizliği aşmanın, yardımı ulaştırabilmenin nasıl mümkün olabileceğini düşünüyorsunuz? Aslında şey söyleyeyim yani biz çaresiz değiliz bu zulmü uygulayanlar çaresizdir. Ben bunu vurgulayayım ben asla bizim evet. bizim gibilerin çaresiz olmadığını e, acı çektiğini vicdanlı olduğunu dik durduğunu söyleyebilir ama çaresiz olmadığımızı evet. söyleyeyim. Çaresiz bu kadar e, zorbalık yapanların çaresizliktir. Bizim çaresizliğimiz değil. Ama o şöyle bir şey de var. Biz birçok kurum kuruluşlarla e, şey bir gıda kampanyası başladık, dayanışma kampanyası başladık ve bölgeye gıda ver. E, biz daha önce e, Ruzova adı üstünde o dernek o dönemde kuruldu Şengal var ile başlayan savaşla kuruldu, devam ediyor. Deneyimiz kapanmadı ve devam ediyor. Onun için şu anda bölgede mağdur olan, mağduriyette sevk edilen insanlara bir nebze de olsa e, dokunmak. Evet. Ee, onun da şeydir, e, kuru edecek, e, kuru kampanyası, süt, mama, çocuk bezi vesaire kampanyamız var. Kampanyamız iyi gidiyor ve duyarlı insanlar da çok olduğunu söyleyeyim. ...hatta öyle insanlar arıyor... ...şimdi normalde biz Kürtler... ...hep şeyi söylerdik... ...biz yalnızız, biz yalnızız... ...yarılardır, bize kardeş diyorlar... ...hanış zamanda ben bir Kürt'üm... Ee, ...şey derdik... ...kardeş her zaman biz... ...etle tırnak olduk, tırnak Kürtler oldu... ...uzandınca kesat. ...ama biz ilk defa Kubani'de... ...Şengal'da... ...kiş savaşta kendimizin yalnız olmadığımızı bu mücadelenin halklarla birlikte verildiğini verilmeye de devam edeceğini bir örnek olduğuna inanıyorum. Öyle inandık. Çünkü biz Kumanı döneminde zılgıtıyla, lokmasıyla Karadeniz Müziği'yle her türlü biz destek orada gördük ve bir kardeşlik selini gördük. Evet. Yani, o selin bugün de olması gerektiğine inanmamlarız. Evet e, BBC Türkçe'den de Selin Girit'e şöyle denmiş e, çocuk bezi dediniz demin. E, oradan aklıma geldi Neslihan Hanım. E, yani e, diyor ki e, sargı bezi bile yok. Çoğu yorganın içindeki pamukları aldık. Evin içinde çocuk bezleri bulduk, bu insanların yaralarına koyduk diye Şırnak'ın Cizre ilçesinin Cudi mahallesinde bir bodrum katında mahsur kalan 28 kişiden biri olan Cizre'li Mehmet Tunç söylüyor bunu. Hı hı. E, ve yani dördü hastaneye kaldırılamadıkları için yaşamlarını yitiren yani 28 kişinin kaldığı bir ev operasyon sırasında bombalanmış ve evde bulunanların bazıları ağır olmak üzere yaralanmıştı. Şimdi dün de yeni haber geldi Cizre'de bir yanetten de aldığımız bir haberde Bodrum katına sığınan ve ambulans bekleyenlerden bir kişi daha yaşamını yitirdi. Selami Yıldız adında. Evet bu şekilde devam ediyor ve 53. gününe, 53 mü, 54 gün mü ne oldu ve hala bu şey durumu devam ediyor değil mi? Şimdi şöyle bir şey önemlidir. Şimdi medyanın bu kadar sessiz ve bir talimatla orada olan biteni duymamazlıkta, yanda aktarmamakta, yanda tek tarafla aktarmakla e, sadece oradaki kürtlere zarar vermediğini bir kez daha altını çizmek istiyorum çünkü e, bu zarar sadece kürtlere gelmiyor. Şöyle de düşünebilirler kütle yani yıllardır biz katliamlarla karşı karşıya kaldık ve devam ediyor. Yani katliamın rengi, ismi, e, kişi değişebilir ama katliam hep katliamdı. Yani en çok şu andaki katliamda artık e, yürek dayanmıyor. Yani şimdi yaralımıza çocuğumuzu doktora götüremiyoruz. Çünkü götürünce de de vurulur öldürülüyor çocukla birlikte. Yani onun için bu acı şöyle bir şey eğer vicdanın insanların da vicdansızlar kadar güçlü ses çıkartmadığı süreçte bu katliamlar devam edecek. Yani sadece bizim üzerimizde değildir. Yani de demokrat revrimciyim, aydınım diyenler üstünde değildir. Bugün onu destekleyenler üstünde de devam edecek. Bunu söylemeye çalışıyoruz aslında. Evet. Onun için de, oradaki acı, öyle az buz bir acı değildir. De diyoruz yani bilirlerin, yani e, düşünürlerin bir sözü var. Evet vicdansızların karşısında en az vicdanlılar da çok cesur olmak zorundadır. Evet. Bunu söylüyoruz. Bunu, bunu çağrısını yapıyoruz. Neslihan evet. Güner çok teşekkür ederiz. Bunun takibini yapmaya elimizden geldiğince ve dilimiz döndüğünce devam edeceğiz tabii. Ee, Rojava Derneği İstanbul Koordinasyon Grubu'ndan Neslihan Güner'le ee, birazcık o bitenleri konuşmaya çalıştık. Çok teşekkür ederiz Neslihan Hanım. Çok teşekkür ederim. Tekrasında aracınızda gıda yardımını bekliyoruz. Çağrımız budur. Ne yaparsak, kim ne yaparsa yapmalıdır diye düşünüyoruz. Size ve aracınızda çok teşekkür ederim. Bir nevi olsun sesimizi duyurduğunuz için. Tekrardan güzel. hatırlatabilir miyiz acaba bu gıda yardımı için nasıl temasa geçebileceklerini insanların? Bir adres evet. verebilir misiniz? Evet. Adres şeydir, bizim şey sosyal medyada bakarsalar Rojova Derneği'nin telefonları var, adresler var ve bizim telefonlarımız var. Rojova Derneği diye bakarlarsa bulabilecekler. Yani. Rojova Derneği diye bakarsalar görünüyor sosyal medyada. Rojova Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. Dayanışma Derneği, evet. evet. Tamamdır. Evet. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol Hoşçakalın. Ulusunuza Evet, Neslihan Güner'le konuştuk. Proje Derneği İstanbul Koordinasyon Grubu'ndandı. Ve evi barkı başına yıkılan insanların gene de e, yaşama direncini koruduklarını anlatan e, bir kısa konuşma oldu aramızda. Peki, şimdi bir ara veriyoruz. Ondan sonra da Cengiz Aktar'la konuşacağız. Burada kaç kişi barış istiyor diye son bir yazısında da bu soruyu yüksek sesle dile getirenlerden biriydi Cengiz Aktar da programcımız. Şimdi onunla görüşeceğiz birazdan. Açık, gazete. Açık gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Günaydın Cengiz. Günaydın Ömer. Günaydın Cengiz Bey. Günaydın Can, evet. YPG, YPG, YPG herhalde değil mi? Evet. Kuşacağız. Ve savaş bir... durumu da var tabii. Yani ne iç, var? Içte de dışta da bir savaş durumu tabii, tabii. devam ediyor. Başka de... bir şey konuşamıyoruz. Yani. Evet, yani. konuşamıyoruz. Savaş aşağı, savaş yukarı ve artık böyle gidecek herhalde bu. Çünkü yani bu Cuma günü başlayacak olan üçüncü Cenevre konferansı konferansıdan bir şey çıkmasını beklemek, abesle çünkü yani savaş mantığı içesine daha yeni yeni evriliyoruz yani. Topyekün ki yani Türkiye de buna herhalde giderek yani işin içine bir şekilde dahil oluyor en azından Kürdistan'da olup bitenlerle alakalı söylüyorum. Şimdi bu war fatigue diye bir kavram var yani savaş yorgunluğu. Anlaşılan o ki Yani daha e, O e, aşamada Raddede değiliz çünkü e, Savaş yorgunluğu e, e, Usule gelince yani Ortaya çıkınca savaşlar Bitiyor umumiyetle böyle oluyor Yani herhalde Asırlardır ama daha herhalde Orada değiliz dolayısıyla Cenevreden çok fazla Bir şey beklememek gerekiyor Esasen çünkü Daha Daha e, Pozisyonlar en azından Suriye'de konsolide değil. Yani e, işit toprak e, kaybediyor veya işgal ettiği yerlerden çekilmek zorunda kalıyor. E, Rusya'nın baskısı hat safhada ve giderek artıyor. Dolayısıyla herhalde daha o pozisyonlar alındıktan sonra müzakereye oturulacak. Diyor uzmanlar bunu ben söylemiyorum ama gelelim bu PYD'ye ve Türkiye'nin e, dün akşamki şantajına. Şimdi bu, bu evet. konuda bir şey soracağım ben e, gerek can gerekse de ben e, bakmaya çalıştık ayrı ayrı da tam e, net bir şeye ulaşamadık. Yani çok ama şöyle bir, davet yani, edildi Sırsız mi edilmedi. Evet siz ne buldunuz bilmiyorum ama e, anlamaya çalışıyorum yani çok çok karışık. Herhalde şimdi şöyle bir tablo çıktı ortaya, şimdi Kürtler tarafında bir Demokratik Suriye Meclisi diye bir şey var, yani bu bir çatı örgüt bu. Bunun en büyük bileşeni de PYD, e e yani Suriyeli Kürtlerin e en baskın e hegemon partisi, başka e K Suriyeli Kürt oluşumlar da var, AKP'ye yakın mesela. Ama onların e, hiçbir ağırlığı yok. Zira silahlı gücü yok. E, silahlı gücü olan bir tek e, PYD, silahlı gücünün adı da YPG biliyoruz. Şimdi e, bu Demokratik Suriye Meclisi e, yani Kürt, e, PYD'li Kürtler olmadan bir şey ifade etmiyor. Şimdi ortada beş tane isim var. E, bunların e, dördü e, Arap. Bir tanesi Kürt ee, ve e, pardon ikisi Kürt, üçü Arap. Ee, bu, bu ilginç tabii. Burada bir e, e, yani işte davetiye gitti, geldi falan diye bakınca şöyle bir tablo çıktı önüme. Ee, de bunların beşi de Suriye, e, Demokratik Suriye Meclisi'nde. Şimdi üçü Arap, ikisi Kürt dedik. Yani şöyle bir tablo çıkıyor ortaya. Bu Kürtlere davetiye gitmemiş ama Araplara gitmiş. Yani ya, Türkiye'nin şantajıyla birlikte okuyunca ortaya biz orada Kürt istemeyiz yoksa boykot ederiz. Şantajının işte bir şekilde bir yere vardığı gözüküyor en azından şimdilik. Şimdi çok az önce yani beş dakika önce bir haber geldi Fransa kaynaklı Birleşmiş Milletler PYD'nin PYD olarak oraya davet edilmeyeceğini söylemişler. Şimdi bu beşliğe baktığımızda bunun içinde son derece radikal unsurlar var yani Araplarda dahil Türkiye'nin oradaki dahline iç savaşın başından bu yana icraatına, tasarruflarına desteklerine falan sonuna kadar karşı olan muhalifler bunlar mesela bir Heysen Menna var bu Arap çok önemli bir şahsiyet yurt dışı bağlantıları olan daha gerçek bir sol demokrat bir isim bu bir diğeri Randakisiz, Randakisiz Franco Suriyeli yani e, o da çok etkin bir hanım bu Randa Hanım e, de, üçüncü e, Arap ise Kadri Cemil e, bu da çok bilinen bir e, muhalif e, ortalıkta olan bir insan ama bunların hiçbirinin e, ciddi bir altyapıları yok yani Kürtler gibi değiller yani kendileri şahsiyet yani bir şey ifade ediyorlar ama altlarında böyle çok kalabalık gruplar ve hele hele silahlı güç falan yok. Gelelim Kürtlere bir tanesi tabi başta Salih Müslim yani PYD'nin başı Ankara ODTÜ mezunu galiba yanılmıyorsam veya yani Türkiye'de okumuş. Teknik Üniversite galiba İstanbul Teknik Üniversitesi. İstanbul Teknik evet. Ondan sonra Üçüncü, sonuncusu da İlham Ahmet o da Kürt. Ee, o da demokratik Suriye Meclisinde, o da PYD'li Şimdi anla, bu ikisine Salih Müslüm ve İlham Mahmut'e e, davetiye gitmediği anlaşılıyor. Son durum e, diğer üyeler, yani adını saydığım diğer üç Arap üye e, de e, dayanışma amacıyla e, e, Cenevre'ye gitmeyeceklerini söylediler. Şimdi bugün var, yani 27. Ocak ve yarın var yani daha çok var aslında 48 bir, bir pazarlık sürüyor yani daha bitmedi. Ee, işte taraflar pozisyonlarını belirtiyorlar ama e, yani e, Kürtler açısından bu asla bir e, kayıp değil. Çünkü artık kend yani bütün dünya PYD'yi konuşur hale gelmiş vaziyette bir kere bir. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Rusya'nın e, mıntıkada savaşan yegane kara kuvveti olması e, hasebiyle YPG'nin yani PYD'nin e, silahlı kuvvetinin arkasında olmaya devam edeceğini e, e, tahmin etmek zor değil. Bilakis yani bütün bu siyasi manevralar sonrasında desteğin daha da artacağını e, görmek lazım ki bu Fırat'ın e, batısına geçme meselesi vardı. Cerablus'un alınması. O e, konuda e, bir e, durum bakalım, e, bekleyin e, dendiği anlaşılıyor Amerika Birleşik Devletlerinin bu e, YPG'ye. Şimdi orada da mesela bir takım ilerlemeler olabilir. Dolayısıyla burada bir Kürtler açısından e, yani zaten bir şey çıkmayacak olan bir e, to toplantıdan e, e, büyük bir kayıp herhalde yok. Ama e, e, yani burada e, diğer tarafa baktığımızda, yani Kürtlerin e, karşısında duran e, ülkeye baktığımızda e, orada ciddi sorunlar var. O da Ankara, yani o da Türkiye. Bir kere Suudi Arabistan dışında hiçbir dostu, yani bu meseleyle alakalı olarak söylüyorum, hiçbir dostu kalmamış bir ülke. Bir Barzani var civarda, bölgede. Eh barzannin de işte yani bazen de 20 kadar yer yakıyor yani onun hiçbir ağırlığı yok ee, ama geriye kalan bütün coğrafyada yani İran yani Tahran Bağdat e, Hatta Amman e, Beyrut e, Şam Elbette e, İsrail' ile barışacaklar dün akşam yeni bir haber düştü görmüşsünüzdür evet. Çok cübatim o yani bir e, yolsuzlukla suçluyor değil mi? İşit petrolünü kullanmakla suçluyorlar Türkiye'yi. Türkiye İsrail tarafından evet. yapılan. Ne bu? Bunu bir İsrailli bakan söylüyor galiba. Savunma bakan bakanı. evet bakan yani, yani, yani, yani eski, bir, eski bakan, bakan falan değil bakan. Bakan <gülüyor> hali bir bakan bu yeni ilişkileri tekrar zora sokabilecek gibi gözüken bir şeydi. Onun da Moşe Yalon İsrail Moşa savunma Bakanı. Evet. İsrail savunma evet. Bakanı. Yani bu, bu bu bu işler tesadüfen olmaz yani bu ki. İsrail işit konusunda son derece ikirlik, ikircikli ve tuhaf laflar edip duruyor biliyorsunuz. Biz işidi İran'ı tercih ederiz falan diyor Benyamin Netanyahu. Cengiz Dolayısıyla, Bey. Yani bu çok maniler. Dolayısıyla buna Tel Aviv'i de eklemek lazım. Yani e, Kahire elbette öyle. Ya yani bir tekrar at. Katar'ın oldu Riyad. peki? Kim? Katar. Ya Katar vardı da Katar. Yani parasının dışında ağırlığı olan bir şey değil e, ki Katar. Sıvılaştırılmış doğalgaz, vizesiz yani, geçiş, müttefiklik gibi şeyler konuşmuyordu. Yani bir de ses çıkmaz yani. oldu değil mi Katar'dan da? Eskisi gibi değil yani. E, çünkü büyük baskı altındalar tabii şey evet. tarafından. Yani, batı tarafından. Çünkü sonuçta Batı'nın müttefiki Katar. Evet. <gülüyor> Ve, e, dolayısıyla yani burada büyük bir yalnızlık işte. Değerli yalnızlık dediğimiz... Ee, ama giderek de, giderek de değersizleşen bir e, yalnızlık yani büyük abisi bile yok yani bu bu meselede PYD meselesinde ki ihtimalen Joe Biden'da konuşuldu bu e, P meselesinde Amerika Birleşik Devletleri e, Türkiye'si e, savunmuyor yani arkasında değil dolayısıyla burada bir yeniden bir yanlış hamle e, e, acaba mı var e, diye Sormak gerekiyor çünkü bu Cenevre 3 toplantısından hiçbir şey çıkmayabilir ama Cenevre 3 toplantısı pek çok ülke açısından ve özellikle de Avrupa Birliği açısından fevkalade önemli çünkü mülteci krizinin başka türlü sona ermeyeceği konusunda artık bir consensus ortak akıl çıkmış durumda ortaya yani herkes bundan bahsediyor ve Türkiye'nin bu Sözüm ona mültecileri engelleme konusundaki cevvaliyeti işte uçuşan milyar eurolar şunlar bunlar falan bunların bir işe yaramayacağı konusunda artık bir, bir kanaat oluşuyor. Oluşmuş vaziyette Brüksel'de ve diğer başkentlerde. Dolayısıyla yani bir orada da bir yani Türkiye'nin ağırlığı yani stratejik ağırlığı bakın işte. Ee, biz e, salı veririz falan yani bun ne olmayacağı ve ancak bir e, yani barışa giden bir süreçte mülteci e, akımının azalacağı ile ilgili bir kanaat ki yani doğal zaten yani savaş olmazsa insanlar yerlerini niye terk etsinler? tabi çok büyük yıkım var ama başka çareler e, bulunabilir dolayısıyla burada bir büyük bir yalnızlık değerli bir yalnızlık ama biliyorsunuz çok değerli bir yalnızlık içerisinde debelenip duruyoruz. Yani bu şimdi bu Biden meselesi şantaj e, dediğin pardon cengiz, cengiz şantaj dediğin ifade ettiğin şey de dışişleri bakanının evrak çalış onu dün akşam evet, işte oğlu. PYD de gidiyor davetiye geldi falan haberleri çıkar çıkmaz çıkıp bir şey dediler yani bir, bir, bir, bir, bir eğer onlara giderse onlar PYD masada olursa biz boykot ederiz dediler. Şimdi uluslararası ilişkilerde böyle şeyler olmaz. Yani bunu ancak yani hakikaten zayıf ülkeler yapar. Yani bu çok çok yani bir uluslararası ilişki meselesi, müzakere meselesi Türkiye'de her zaman tersinden anlaşılan bir meseledir çünkü Türkiye'de müzakere yoktur. Türkiye'de dayatılan pozisyonlar vardır. Yani askeri siperler gibi. Kazarsın siperi, o siperi ondan sonra ve o siperi muhafaza etmeye çalışırsın ölene kadar. Bu müzakere bu değil ki. Müzakere tavizdir. Yani karşılıklı al-al-verdir. Taviz lafı Arapçadan geliyor. Tavizin tam karşılığı ne biliyor musunuz? Bir şey karşılığında bir şey alıp bir şey vermek demek. Evet geçen gün Murat Belge de bu konuda çok ilginç bir yazı yazmıştı evet, aynen tabii. bu konuda yani taviz yani kelimesinin kon, ya İngiliz Fransızca İngilizce kabul edilmiş yani birlikte bir şeyden vazgeçmek demek taviz ise Türkçe'de küfürdür o çok tavizkar falan o taviz verdi evet. ya ne vakı taviz vereceksin tabi başka yani öbür türlü kimse bu dünyada %100 haklı ve %100 haksız değil ki. Dolayısıyla yani yapılan en azından e, müzakere taraflarından söz ediyorum. E, dolayısıyla burada yani Türkiye'nin pozisyonu istemezlik pozisyonu. Benim dediğim olacak Esat gidecek. E gitmiyor. Gitmeyecek de zaten bu gidişle. PYD masada olmayacak. E, PYD masada olmayacak. PYD'yi PYD sonuna kadar destekleyen ülkeler masada zaten. Sonra, artı bir de bu Demokratik Suriye, Suriye Meclisi belki mesela Salih Müslim değil çok ortalıkta çünkü ama İlham Ahmet mesela Kürt olarak çünkü eş başkan o katılırsa ne olacak? O da PYD masada olmuş olacak böylelikle. PYD'ye davetiye gitmemiş olacak ama PYD'nin e, PYD'li olan ve Demokratik Suriye Meclisi'nden birisi İlham Ahmet Hanım orada olmuş olacak. E, ne olacak? Boycot mı edeceğim gene? Yani, yani akıl işte bu akıl alır gibi değil e, gibi ifadeleri de artık evet, <gülüyor> lugat çıkarmamız gerekiyor. Evet, kaldırmak lazım, evet. Çünkü evet. her gün bir yenisi oluyor gerçekten. Mesela ağzımızdan düşmeyen ifadeler mesela pes artık, yok artık. Biraz daha böyle kızınca yuh artık. Ondan sonra inanılır gibi değil, akıl alır gibi değil. Bu kadar da olmaz falan Bunları Lugaskedir'den evet. <gülüyor> Milletçe <gülüyor> Siliyoruz çünkü Akıllanmaz şeyler oluyor devamlı ve olmaya da Devam edecek herhalde kaymakam meselesine Gelelim mi yavaş yavaş Evet onun da birazcık Yani başlamıştık konuşmaya Devamını getirirsek çok iyi olur evet Ona oradan Ona gelmeden önce onu sona bırakalım Çok lezzetli bir tartışma çünkü o Şimdi bu Bu yani son olarak bu, bu şey, bir iki kelam daha etmek istiyorum bu meseleyle alakalı Türkiye giderek daha fazla bölgede ki bu Amerikalılar bunu yazıyor yani gazeteler Avrupa'da da yazılıyor falan artık şeyin e, sorunun bir parçası e, haline gelmiş vaziyette çözümün bir parçası değil yani part of the problem not anymore part of the solution İngilizlerin dediği gibi bu tabii çok e, zayıf bir e, pozisyon. Ee, yani bir, burada bir al ver falan olmaz yani işte günün birinde de çağırmayabilirler yani sen bize bırak diyebilirler ki oraya doğru hızla gidiyoruz ee, Avrupalılar geldi malum 3 ee, tane Avrupalı geldi Mogherini, Stilyanidis ve Han ee, Stilyanidis bir kamp gezdi gene böyle o hani artistlere kamp gezdiriyorlar ya onun gibi işte her şey var falan Asayiş Berkemal Hiçbir manası yok tabi Herkes neyin ne olduğunu biliyor artık evet, ee, Mogherini Mardin'e gidecekti İptal oldu uçak kalkmadı Artık yani kalkamadı mı Kalkmadı mı onu da bilmiyoruz ee, Avrupa Birliği'nin Ziyaretinden e, Bir tek önemli noktanın Altını çize, çizmek istiyorum İlk defa Johannes Hanke hiç böyle şeylere karışmaz Yani genişleme ve komşuluk politikasından Sorumlu komiser ee, isterseniz biz aracı oluruz. Yani bu müdahil oluruz çünkü bu sonuçta bu bu bu, bu mesele bizi ilgilendiriyor. Yani oradaki e, savaş halinden bahsediyor." dedi. Şimdi bu üçüncü göz demek aslında. Yani üstü kapalı bir üçüncü göz demek. Ee, ve e, yani ama üçüncü göz konusunda e, Ankara'nın ne kadar alerjik olduğunu da hatırlayınca yani bu imecenin gazetecisi değil mi hala e, şimdi bir de e, terörden yargılanacak şimdi evet bence dünyanın ee, en önemli haberlerinden biri bizati kendisi orada o, evet. vurulmasına rağmen haberi vermeye devam etti bütün dünyaya yani çok da sık rastlanan bir durum değil bu. Evet. Buna, kendi kendisi resmen savcılığın belgelerinde de görüldüğü şekilde bölücü terör örgütünün bir elemanı olarak yargılanacak. Bu çok büyük bir olay yani. Evet. Ee, evet. Şimdi bu üçüncü gözden yürüyelim. Yani bu e Şimdi bir yavaş yavaş büyüyen bir sorun var. Bu Türkiye'deki yabancı gazetecilerin akreditasyon meselesi. İşte Avrupalı, Asyalı, Amerikalı yani 13-14 tane gazetecinin akreditasyonları bekletiliyormuş ve o burada da tabii herhalde yani esbabı mucibesi. Herhalde oraya gitmemelerini sağlamak zaten orada bir üçüncü göz neredeyse kalmadı bir Hollandalı gazeteci vardı onu sınır dışı ettiler biliyorsunuz oraya girip çıkabilen yok yani bir Türkiye'li evet. gazeteciler de embedded bir şekilde gidiyorlar embedded olarak gitmeyenler yani işte ala valayla gitmeyenler hürriyetten öyle birileri gitti değil mi evet. öyle gitmeyenler de işte bu, bu şekilde yani İmece'nin tutuklanan gazetecisi gibi çok farklı bir muameleye maruz kalıyorlar. Yaralandı değil mi çocuk? Yaralandı tabii ve yaralandığı halde çekmeye devam etti. inanılmaz evet, bir evet, video vardı evet, yani. Gerçekten. Öyle tehlikesi yok ama Allah'tan. Şimdi bütün bu, bu yani üçüncü göz yok ama büyük gözaltı var ve e, hızla e, bir Filistinleşme ee, yani bir taraftan bir Kosovalaşma yani işte bir paralel bir e, yönetim yapısı Kürtlerin diğer tarafta da bir Filistinleşme görüyorum yani burada 1925'e dönüldü aslında yani o herhalde e, o onun o e, inspektör general e, dediğine, yani genel e, müfettişler genel müfettişliklere doğru gidiyoruz herhalde bir zorunlu iskan aynı tam o dönemin adetleri bunlar. isken iki tane şehrin merkezi boşaltılıyor biliyorsunuz. Çok önemli bu. Yani İsrail de bunların aynısını Filistin'de yapıyor. Hakkari ve Silopi yanılmıyorsam şehir merkezleri boşaltılacak. Yeni Toki binalarına e, intikal edecekler. E, e, Çatışmaların süre geldiği e, ilçelerde Artık insan kalmadı zaten. O da bir, bir nevi nüfus mühendisliği. Onlar da TOKİ binalarına yerleştirilecek. Bu sur falan yıkılıp baştan yapılacak biliyorsunuz ki tarihi bir bölge. Yani Diyarbakır'ın kalbi herhalde aynı şeyde olduğu gibi yani işgal altındaki Filistin'de olduğu gibi işte Bantustanlar'da yani TOKİ'nin yaptı. Bantustanlar'da yaşanacak. Önümüzdeki dönemde tabii bunu bir e, bunun bir çare olduğu e, düşünülüyor. AVM'leri de olacak yalnız Badmantis'tanlar biliyorsunuz. E, Hasankeyf'te bu, bu bunun bir parçasıdır. Bu sadece ya, Siyasi değil yani orada 60 yıllık ömrü olan bir baraj yapılıyor biliyorsunuz. Orada da e, zorunlu iskende yani e, evden çıkarma yani şey, bölgeyi boşaltma söz konusu. Evet. Ee, durum bu yani e, savaşın e, kanık, bir taraftan kanıksandığı bir, bir diğer taraftan yani e, ciddi bir Filistinleşmeye ama onun altında da e, Kürtlerin kendi yapılarını e, işte, idame ettirmeye çalışacakları e, berbat bir döneme doğru gidiyor evet, şehir merkezlerinde de, de tanklar dolaşmaya da başladı artık tabii, zaten tabi tabi yani, yani. tank, tank, tank yani, yani İsrail'den hiçbir farkı yok mesela bu e, özgürleştirilmiş e, şey, e, bu öz yönetim ilanlarına e, de, Demokratik Bölgeler Partisi ve e, oradaki bazı belediyelerin sayısı da var yanılmıyorsam 29 galiba eş başkan ağırlaştırılmış müebbet istendi öz yönetim e, e, deklarasyonlarına. Evet bir yandan Son da fi, bu. Filistin'deki Moro'lara da ara buluculuk eden e, Türkiye diplomatları var. Neyse e, yani çok az bir süre kalmışken şeye de dönelim. E, e, da bağlantılı zaten. Yani bu kaymakamlar e, şimdi orada da bir öz yönetim e, hissediyorum. Kokusunu alıyorum. Şimdi e, kaymakam atanmış, muhtar seçilmiş. Ben çerçeveyi söyleyeyim istersen. yani Erdoğan Lütfen. Cumhurbaşkanlığı kü Külliyesi'nde kaymakamlarla buluştu. Bu sefer seçilmiş e, muhtarlarla değil, atanmış memurlarla ve Cumhurbaşkanı Erdoğan e, mevzuatı bırakın, iradenizi ortaya koyup gerekeni yapın. Gerekirse bölgedeki belediyenin... Belediyelerin araç ve gereçlerine de el koyun demiş. Tabi yani var olan hukuksuzluğa bir çağrı bir bir bu tabi bu önemli ama yeni değil yani bu şaşıracak bir şey değil yani o aslında çok da ilginç çünkü yani kendi yani hukuksuzluk hukuksuzluk artık yani iktidarın bir şeyi haline gelmiş durumda yani belli başlı karakteristiklerinden bir tanesi. Ama onu e, memurine de e, yayıyor. O, bu ilginç tabii. Yani, yani, zamanında e, benim e, memurum işi bilir, işini bilir demişti Özal ee, biliyorsunuz. Evet. Biraz onu andırıyor ama... Ama bunun e, çok ötesinde yani, yani mevzuat şöyledir, böyledir. Mevzuatı yedi, yedi şimdi, koyun şöyle bir tarafa yeri geldiğinde... Ben bunu bu şekilde yaparım deyin ve yapın. İşte bu iradeyi kullanmaktır diyor. Bu hukuk devletiyle benim görebildiğim bugüne kadar öğrenebildiğim kadarıyla taban tabana zıt bir uygulamayı bizzat... E tabii yani artık hukuk devletinde seçilmiş. değiliz. Bunu bir kenara not etmek lazım. Artık bu doğru gidiyoruz laflarını da bırakmak lazım. İşte faşistleşiyoruz. Hayır faşistiz. Yani idare giderek yani bu şekilde davranıyor. Türkiye artık hukuk devleti değil bir güvenlik devleti. Yani o yüzden yani bunun da adını koyalım. Şimdi burada yalnız bir ikinci bölümü var o, onun o, o ifadelerin şey diyor. Dikkat edin, sizi muhtarlar izliyor diyor. Evet. Şimdi muhtarlar seçilmiş kaymakamlar atanmış. E evet. Burada da bir öz yönetim durumu var. Yani evet. bakalım Sonuç, sonun ne çıkacak? Tam işte Adem'i merkeziye Merkeziyet doğru olan bu yani seçilmişlerin. Hele hele yerelde seçilmişlerin Ankara'dan atanmışları denetleyecek olması o ilginç ama orada tabii artık o kadar yani. Öz yönetimi ama bu sefer tepeden aşağıya doğru inen bir öz yönetimden bahsediyor. Çok e, daima tabii evet. ki tabii Te tepeden e, yerelleşme elbette. Evet. Iyi. Bir e, sabahleyin e, dersimi çalışırken e, çok e, acıtıcı bir ifadeyle karşılaştım. Onunla bitirmek istiyorum hakikaten. Yani bu artık bu, işte güneş var gülüyoruz falan ama Cizre'de bir oğlunu kaybetmiş ve cenazesini alamayan bir babanın ifadesi bu. Bize ölüm de mi yasak? <gülüyor> Söyleyecek hiçbir şey yok. Çok teşekkür ederiz Cengiz. Harajlı günler. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Açık Gazete Black Night is falling Oh, I hate to be alone Another day is gone. Nobody cares about me. I ain't even got a friend. Baby's gonna left me. When will my troubles end? Black night, black night is falling. I hate to be alone I keep crying for my baby And now another day is gone Bobby Bluebland diye de adlandırılıyor Robert Calvin Bland aslında ama Bobby ya da Bobby Bluebland diye bilinen önemli bir müzisyen Blues Soul Jazz şarkıcısı Beale Streeters'ın da kurucu üyelerinden 1997'de de Grammy yaşam boyu onur ödülü kazanmıştı. Kendisi 2013'te hayata veda etmişti. 27 Ocak 1930 doğumu ondan Black Night kara gece diye bir parçayı çaldık. durumla arada uygun düşer diye düşünerek. Evet Açık Radyo burası 949 saat 9.30 8 geçiyor. 9.38 ve burada Açık Gazete'yi sürdürmeye çalışıyoruz. E, bu şeye dönmeden önce bir dünyadaki temel kavramların bir kısmına dönmeden önce dünyadaki gelişmelere de kısaca bakalım. Humus kentinde bir intihar saldırısı haberi vardı korkunç. En az 22 kişinin öldüğü haberi var. Yürüyün yüzden bir haber. Suriye'nin Humus kentinde bir kontrol noktasına düzenleyen intihar saldırısı. İkisi güvenlik görevlisi olmak üzere en az 22 ölünün ...ve yüzden fazla insanın... ...yaralının da bulunduğu bir haber... ...Suriye insan Hakları Gözlem Evi. IŞİD'in düzenlediği söyleniyor. Humus'taki muhaliflerin ortadan çekilmesiyle... ...Humus'tan çekilmesiyle beraber bu saldırılarda... ...sıklaştı. Bunu da belirtmekte... ...fayda var gibi duruyor. Evet. Yani... ...bir yandan da... ...mesela Suudilerin Yemen'deki... ...tek görme engelliler okulunu... ...vurduğu haberini de verelim. Yani... Fotoğrafları da çok acayip yani çok güzel bir yer aslında görme engellerin göremeyeceği ama herkesin dışarıdan bakınca burası iyi bir yerdir diye düşün, düşüneceği gerek binanın içi de dışı çiçekler içinde bir bina fakat Suudi Hava Güçleri bunu da vurmuşlar. Çalışanlardan Salih El Mat Matari konuşmuş olayla ilgili bir açıklama yapmış. Ben büyük bir ses duydum sonra pencere ve duvarların parçaları vücuduma doğru geldi. Sarsıntı sonrası ayağım yerden kesildi ve bu arada çocukların çığlıklarını işittim demiş. Okul yöneticilerinden biri de okulun yakınlarında bir patlama olduğunu işittim ama çocukların bulunduğu okulun vurulacağını hiç düşünmemiştim demiş. Yani insan hakları, Birleşmiş Milletler insan hakları komisyonu, lünon başkanlığını yapıyor Suudi Arabistan onu da sık sık hatırlatmakta gerek var. Yani artık insanlarla hep hepimizde dalga geçiyorlar. Yani artık hiçbir açıklaması yok. içeride görme engelli çocukların bulunduğu yerden bize ateş açıldı gibi bir gerekçeyle gelirse eğer Suudi Arabistan tekrardan. buna bunu artık kendileri bile inanamayacak duruma gelebileceklerini düşünüyorum ben. Geçtiğimiz aylarda Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF tarafından UNICEF tarafından yapılan bir açıklama vardı. Yemen'de devam eden iç savaşın 10 milyon çocuğun hayatını olumsuz etkilediği 10 milyon ediliyor. çocuktan bahsediyor. Söylenmişti. Perişan haddeler evet Yunusuf'un açıklaması. Ve en çok masum insanların mağdur olduğu bu savaşta 7.4 milyon çocuğun psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğu da belirtiliyordu. Evet tabi bunlara şimdi Türkiye'den de Doğu, Güneydoğu bölgesinden de sayısız çocuğun ilave olduğunu da e, haber olarak vermemiz lazım. Bir yandan da mesela sık sık konuşulmakla beraber hiç üzerinde durulmayan bir şey daha var. Kuzey Irak işi tehdidinin yanında ya da daha şimdi İsveç'te iş diyecekmiş ona karar vermiş. <gülüyor> Ekonomik kriz de var. Büyük petrol e, gelirlerinin düşmesinden dolayı başka da hiçbir gelir kaynağına herhangi bir şey, yatırımda yapmadıkları için yani e, Kuzey Irak ya da Kürdistan denen bölgede büyük bir felaket yaşanıyor aslında ekonomik olarak tek gelir kaynağının bunun üzerine yat, yattılar yıllar yılı Barzani bölgesinden bahsediyorum evet yani fosil yakıta bağımlı olmanın da böyle bir durumu var bir de Öyle başka herhangi var. bir yatırım yapmayıp tamamen üzerine oturdular gayet yakından biliyoruz Türkiye'den çok sayıda iş adamları mühendisler, inşaatçılar mimarlar filan gitti orada bin, bin sayısız bina ve alışveriş merkezi filan yapıldı ama işte böyle oluyor şimdi yani bu dünya bülteninden bir önemli bir haber var. Şiddet tehdidinin yanında ekonomik krizin binlerce insanın Kuzey Irak'ı terk etmesine neden olduğu ve hükümeti iflasın eşiğine getirdiği e, ifade ediliyor. E, yani Kürdistan yönetimi e, kendi petrolünü Irak'tan bağımsız şekilde satmaya karar verince Türkiye üzerinden ilk satışları gerçekleştirmeye başladı. Bağdat'ta buna ciddi bir tepkisi oldu. Hemen ekonomik yaptırımları devreye soktu ve %17'lik bütçe payını dondurdu tabii. Bu da beklenen bir şeydi. Ama bunu yeterince hesaplamamış oldukları anlaşılıyor. Evet. Dünya Bülteni analiz yazarlarından Simla Yerlikaya da binlerce insan ekonomik krizden kaçıyor diye bir yazı kalemi almış. Tıpkı Irak gibi tamamen petrole dayalı bir ekonomiye sahip Irak Kuzey, Kürdistan bölge yönetimi deniyor IKB'ye. Ve var olan cılız özel sektörde çoğunlukla petrol ve inşaat şirketleriyle onların taşeron, taşıyıcı firmalarından oluşuyor. Bunlar içinde de yabancı firmalar önemli bir kısmı oluşturuyordu. En az en azından IŞİD saldırıları öncesine kadar ya da DAEŞ 2016 ekonomik anlamda Kemer sıkma yolu olacak, halksa bundan haydi rahatsız, bu açık diyor. Yolsuzluk iddialarında da ayyuka çıktığı bir ortamda, orada da yolsuzluk varmış, çok şaşırtıcı. da büyük, büyük oranda yolsuzluk iddiaları her zaman dile getiriliyordu. İnsanlar evet. sokaklara dökülüyorlardı her evet, zaman da evet. bu iddialarda karşısında. de prestiji çok düşük olduğu söyleniyordu son zamanlarda. Ben yakından takip edenlerden biri değilim orayı maalesef ama. Sağdan soldan aldığımız haberler o şekildeydi. Gördüğümüz ekonomiyi yolla sokma bedelini neden kendilerinin ödemesi gerektiğini de sorguluyorlarmış halk diyor. Önemli bir çoğunluksa kaçmayı. Yani oradan müthiş manzaralar vardı önce. Yani mamur ve müreffeh bir yer yaratılıyor deniyordu. Çölün ortasında alışveriş merkezleri yükseliyor. Evet yükseliyor ve arasında. Türk iş adamları Türkiye'den gitme. Türk ve belki de Kürt adamları çok sayıda orada iş yaptılar. Sayısız alışveriş merkezleri her tarafta yer alıyordu. İşte oteller, lüks oteller vesaire. Fakat şimdi önemli bir çoğunluk çareyi gitmekte buluyormuş. Özellikle genç erkekler tüm enerjilerini ülkeyi terk etmenin yollarını bulmaya vakfetmiş durumda. Bu yepyeni bir gelişme. Evet. Yani zaten katm <gülüyor> Müthiş bir sorun oluşturan dünyanın en büyük sorunlarından birini oluşturan göçmen ve mülteci şeyini şimdi kat be kat arttıracak katmerlendirecek bir durum sadece son bir yıl içinde 30 bin civarında insan Avrupa'ya göç etmiş resmi olarak bu resmi rakam bir de resmi olmayan rakamları etkili ekleyince toplonun vahmeti iyiden iyi ortaya çıkıyor diyor. Bu konuyla alakalı analizleri pek sık rastlayabilmeniz mümkün değil. Bu konularla alakalı olan haberleri de görebilmeniz mümkün değil gazetelerde ve internet sitelerinde ama e, diğer olaylarla bu konularla bağlantılı olan diğer olaylardaki detaylara baktığınız zaman bir nelerin olduğuna dair ufak ipuçları elde edebiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de dün BBC Türkçe'de yayınlanan Hatice Kamer'in çocukların boğuldu, balıklar yemesin diye ellerini bırakmadım demecinin manşete taşıdığı başlığa taşıdığı haberindeydi geçtiğimiz hafta Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalışırken bir geminin Didim yakınlarında batması sonucu çoğu çocuk ve kadın 46 kişi ölmüştü hatırlarsınız bu konuyla alakalı olarak orada 3 çocuğunu kaybeden Civane isimli bir kadınla konuşmuş Hatice Kamer ve orada onun söylediklerine cinsin, yer vermiş haberinde. Evet. Yani diyor müthiş ki... Müthiş bir röportaj bu ama yani insan yüreği dayanmayabilir. Diyor ki Irak, Kürdistan bölgesel yönetiminde son bir yıldır yaşanan ekonomik kriz ve saldırılardan dolayı tedirgin olduklarını e, dile getiriyor civane. Ve e, kendisinin e, 6 yıl önce psikolojik bir hastalığın kendisini 6 yıl önce psikolojik bir hastalığın baş gösterdiğini, düzenli tedavi görmesi gerektiğini ancak uzun zamandır tedavi olamadığını söylüyor. Eşinin Eski peşmergi olduğunu ancak aylardır maaş alamadığını ve geçinemediklerini de belirli. Evet, haber 6 yıldır bir psikolojik rahatsızlığı var. Kendisi 22 yaşında yani 16 yaşında genç bir kızken zaten ortaya çıkmış. Hastalığından dolayı her ay 35 bin dinarlık yani 32 dolara tekabül eden bir meblağda. İlaç satın alması gerektiğini ama maaş alamadıkları için peşmergelerin maaş alamadıkları için ilaç da alamadıklarını aktarıyor ve ekliyormuş. Çocuklarımızın daha iyi bir yaşam koşullarında büyümesi için bir de daha iyi tedavi imkanlarına sahip olmak için bu yola çıktık diyor. Evet. Sonra çocuklarının gözlerinin önünde... Cimhane Heme Ab Abdullah, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminden çocuk çocuğunu da kaybediyor. Evet, evet. Çocuklarının gözlerinin önünde boğulduğunu anlatıyor. Balıkları yem olmasınlar diye ellerini bırakmadım soğuktu. 3, saatte, 3 saat 20 dakika denizin içinde çırpıldık. kimse yardıma gelmedi yardıma geldiğinde ortancı kızım cale hala yaşıyordu ama hastaneye yetişemedi yavrum diyor. civanenin eşi Hiva ise 2 katlı teknede 70 kişinin olduğunu sadece 26 kişinin kurtulabildiğini söylüyor. Tekneyi ilk gördüklerini bilmek istememişler ölümle tehdit edildikleri için bilmek zorunda evet, kaldıklarını söylemişler. Çünkü tehdit etmişler biz üst kata çıktık sonra öğrendik ki alt katta da bir sürü insan varmış. Tamamı Irak'tan gelen Kürtlerdi diyor bölgesel yönetimden. Arabamı sattım bir umutla yola çıktım ancak Ege üç çocuğumu aldı diyor. Belki günü sözü bunu yapabiliriz. İşsizdim, eşim hastaydı, paramız yoktu. Kürdistan'da umudumuz tükenmişti. Siyasiler bu sorunu çözmek için ciddi girişimlerde bulunmuyorlar. Herkes kendini düşünüyor. Ben de eşimi ve çocuklarımı düşünmek zorundaydım demiş. Bir başkasıyla da konuşuyorlar. Çok Hatice Kamer'in de çok... Etkileyici bir röportajı bu. 6 yaşındaki kızları Civan'ı da kaybetmişler. Karzan Cemal Mustafa ve eşi Şocan. Ve engelliymiş 10 yaşındaki oğulları da Ciğer. Onu da tedavi için Almanya'ya gitmek için bu yola koyulmuşlar. Kızları Civan'ın ölümüyle sonuçlanmış ağlayarak anlatıyorlar. 13 yıl peşmerliğiymiş o da. Daha iyi bir tekneyle gitmek için kaçakçıları kişi başına e, 2300 dolar ödediklerini söylemişler. 3 saat 20 dakika boyunca suda kaldıklarını da aynı şekilde aktarmışlar. Karzan diyor ki biraz önce aktardığınız isim 13 yıl boyunca peşmerlik olarak görev yaptığını söylemiş. Karzan Cemal Mustafa evet. Deniz çok dalgalıydı ve su buz gibiydi. Yüzme bilmekle çözüm değildi. Soğuktan yüzemiyorduk ki demiş evet gibi hikayelerde devam ediyor şimdi bununla ilgili de birkaç şey söyleyelim rakam da verelim CNN Türk'te bir haber vardı Ege'de Umuda yolculuğun bilançosu 17 günde 149 can diye başlıyor bu iyi bir bilanço yani böyle bir şeyin verilmesi iyi durumun vahametini fakat kullanılan dil korkunç 17 günde 149 canı anlatıyor. Hepsinin kaçak olduğunu söylüyor. Kaçak kelimesini 9 defa kullanmış. 5 paragraflık küçük bir haberden bahsediyoruz. Hepsinde kaçak. Yani bütün o ölen çocuklar, boğulan çocukların hepsini kaçak ifade ediyorlar. Bunu da üstelik haberdar sitesi de almış ve aynen almış. Kaçak kelimesini kullanmış. Yani i̇yi bir site haberdar ama bunlara dikkat edilmemesi çok vahim yani. Ve işte rakamlar şöyle gün, yani 149 kaçak yaşamını yitirdi diyor. Ne diyeceğini bilemiyor insan. E, bu insanların yani günde bölüyorsunuz günde 8,75 yani günde 9 kişi 2,5 saatte 1 kişi her 2,5 saatte bir kişi ölüyor demektir bu. Ve bu başsız bebek cesedi diye anlatıyor mesela Midilli ve Samos adısı yakınlarında ikisi kadın bir yetişkin erkek biri 3 yaşlarında çocuk olan toplam 4 kaçağın cesedine ulaşıldı diye devam ediyor ve Mustafa isimli Suriye uyruklu görevlinin Midilli sahiline vuran başsız bebeğin cesedi başında dua ederken çekilmiş fotoğrafı da ve videosu da sosyal paylaşım sitelerinde yürekleri dağılır diyor. Başsız kaçak bebek cesedi. Şanslısınız yani. ölmediniz. Ege'de ya da Sırbistan yollarında, Balkanlarda ölmediniz. Tren altında kalmadınız ve Danimarka'ya kadar ilerlediniz. Neyle karşılaşacaksınız peki Danimarka'ya geldiğinizde? Sizi polis durduracak, çantanızı açacak. Ver bakalım mücevheratını diyecek takılarına. 500 dolardan daha pahalı takılara devlet el konacak polis çantanızı açacak bir sığınmacının beraberinde getirdiği 10.000 krondan yani 4.400 liradan fazla nakit varsa onu alacak yiyecek ve barınma masrafları için bunları alıyor toplam değeri 10.000 kronun üzerinde olan eşyalar da masrafları karşılanmak için alınacak ve ardından da e, göç bakanlığından, göçmen bakanlığından yapılan açıklamada 10.000 kronun bizce adil olduğu adildir diye bir açıklama duyacak Nazı uygulamasına benzetiliyor ki haksız da değiller. El konulan eşyalar masrafların karşılanması için daha sonra açık arttırmada da satılacakmış. Bununla dair de bir kılavuz hazırlanacakmış. Düşünsenize göçmenlerin yanında getirdiği eşyalar mesela şey olarak düşünün düğünlerinde taktıkları takılar çocuklarının birikimi için sakladığı altınlar Danimarka'da kurulan mezatta böyle. El, i̇nsanlar ellerini kaldırarak fiyat belirlenerek satın alacaklar. O kadar da insafsız olma nişan yüzüklerini aliyanslara el konmayacakmış. O, bilmiyorum ya bu başladıktan sonra devamı da gelebilir. Onun o konuda emin Aa, değilim insafsız ben. İnsafsız olma canım. Değil mi? İnsafsız Tabii. olan benim bu konuda. <gülüyor> bu Nişan veya evlilik yüzüğü, aliyans gibi kişisel ziynet eşyasına el konulmayacağını söylemiş Stoyberg entegrasyon ve göç bakanı kendisi çok şık bir giyimli bir hanım güzel bir fotoğrafı da var lüks bir çalışma masasının önünde foto model gibi yani böyle para, sığınmacı yasasını onaylamış para ve değerli eşyalara el konacağız kusura bakmayın diyor bu nazi benzetmeleri tabi çok arttı ve hepsi de e, tamamen haklı diyebiliriz. Yani Galler'deki uygulamadan da biraz önce bahsetmiştik. Yani dün galiba. Yani kırmızı, parlak e, bileklik takacaksın. Yoksa çıkarttın mı yemek yok. Bir, par, bileklik yoksa yok. 21 bin kişi başvurmuş geçen sene. Sığınma başvurusu yapmış. 21 bin kişi. Evet. Yani... Sadece Çorum'da 3000 kişi başlı Çorum'a 3000 kişinin yaşadığını hatırlatalım, 2000 küsür civarındaki kişinin yaşadığını hatırlatalım sadece Türkiye'nin bir şehri olan Çorum'da. 21 bin kişi de Danimarka'ya ulaşabil, e, sığınma başvurusu yapabilmiş. Bunu karşısında önlem alıyor işte Danimarka kendince. Çantalarını arayıp paralarını el koymak göçmenlere. Ya gallerde pardon, ...Birleşik Kralık'ta da şey yoksa bilekliğin yemek, da, yok. yemek yok, hiç yok. E, Avrupa Çocuk Ombudsmanları'ndan da çocuk sığınmacıların durumu felaket diye bir haber de vardı. Akdeniz'de ölenlerin yüzde otuzu çocuk mülteciler. E, böyle, e... Avrupa'da zaten çatır diyormuş. Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk konuşmuş. Geçen hafta yaptığı bir, e, daha doğrusu geçen hafta katıldığı bir zirvede. Schengen bölgesinin iki ayı kaldığını ifade ederek... Mart ayında düzenlenecek Liderler Zirvesi'ne kadar ikna edici bir çözüm getirilemediği, geliştirilemediği takdirde serbest dolaşımında tehlikeye gireceği bu uyarısı yapılmış. Evet. Ne olacak? Herkes Yunanistan'a mı iyi olacak mesela evet. şu anda? Şengen serbest bölgesi, bölgesi iki baskı yanına bir ne oldu acaba? Yunanistan'da denizde tarar onları böyle. Ya da duvar şeker. Denize duvar şeksi olay olmaz mı mesela? Avrupa kocaman bir de duvar şeksi. Ege'nin ve Akdeniz'in ortasına böyle... Kapı geçişleri olsa uçak şeyler Tamamen şey, için Tamamen kabul edebilirim ama bir tek şartım var. Şeffaf olması lazım. Görünsün arka, arka değil mi? Arka Elbette. Şeffaflık önemli. De. Şeffaflık önemli. Şeffaflık önemli. Ee, yani şeyden polyester biliyorsun benim boğazın üzerine de yapılmasını istediğim proje öyle. Şeyden ne haber? Dilekçe avazın götürdüğü Bakalım. Yunan mütecide 300 binde bırakmıştık. İmzaladığımız dinleyicilerden de <gülüyor> teşvik ettiğimiz imzalamalarını Schengen kalktığı zaman herkes Yunanistan'da mı kalacak şimdi Yunan Adaları'nda mı kalacak 339.163 kişi ulaşmış Ağvaz'daki bu Nobel Ödülü ha. Yunan Adaları'nda yaşayan insanlara verilsin imza kampanyası. Yok Yunanistan'a bir karantina seçeneği de bırakılacakmış. Yani Guardian'ın haberinde şey diyor Schengen bölgesi iki yıl askıya alınabilir yani Schengen yengen oluyor ve Hollanda Göç Bakanı Klaas Dijkhoff, Dijkhoff da şey demiş. E, bu tür önlemler kaçınılmaz hale geliyor demiş yani. E, ne yapalım demiş yani. Avrupa Birliği pek çok ülke Avrupa Birliği üyesi e, yaz aylarından bu yana uygulanan sınır kontrollerinin süresinin uzatılması için başvuru yaptılar iki yılını askıya alınması ihtimali için bu tür önlemler kaçınılmaz oluyor demişte i̇şte gördüğün gibi kaçınılmaz Yunanistan'da bir kat karantina seçeneği hoş olabilir geçici süreyle Schengen'den çıkarılsın demişler Avusturya içtir bakın Michael Lightner'da Türkiye Yunanistan sınırının denetimi zor değildir demiş Yunanistan'ın donanımı çok iyi sınır kontrol edilemeyecek bir efsaneden ibaret. Şeydi, bu karantinadan kasıt da göçmen bakanı vekili daha doğrusu Muzalas'tan gelmiş Yunanistan'ın. Avrupa Birliği Yunanistan'da 400 bin kişilik göçmen kampları oluşturulmasını istediğini açıklamış. Güzel. Yani Nis Muzalas yani Avrupa'da gelmesin yani, Yunanistan'da, Yunanistan'da ve Türkiye'de. Bir kısmı Türkiye'de, bir kısmı Yunanistan'da kalır. Yani daha Türkiye'de ne kadar kalabilirler ki? Avrupa'nın tamamından daha fazla göçmen şu anda İstanbul'da var. Ya zaten baya Avrupa'nın çeşitli ufak, ülke, ufak ülkelerinden daha büyük nüfusa sahip. Pınar Öğünç'ün Cumhuriyet gazetesinde... Üç günlük bir dizisi var. Bu da çok etkileyici. Yani yeni bir takım önlemler alındığına ilişkin şeyler de var ya. Evet. Göçmenlere bir takım kayıtlı, kuyutlu yapacak falan çalışma izni değil. İşte İşte Suriyelilerin kaybolan emekleri diye bugün ikincisi var. Son derece ilginç gözlemlere ve şeylere mülakatlara yer veriyor. kendisi aynı zamanda da programcımız belki kadın programında da yani kadın halinde de değinir. Çalışma izni değil insanlık istiyorum demiş mesela bir savaştan kaçıp yani neydi biri öl ölmeyi demeye saklıyorlar demişti Cengiz Aktar anlattı bir Suriyeli Kürt Türk Türkiye'den bir Kürt burada da Suriye'de bir Türkiye'de bir Suriyeli de çalışma izni değil insanlık istiyorum demiş İstanbul'un tekstil atölyelerinde tutunmaya çalışan Suriyelilerin yaşamını iki kelime özetliyormuş bil bakalım hangi kelimeler yazsak hemşerim <gülüyor> aşağı yukarı zor hayat yani hiçbir, ortacı olarak çalışıyorlar mesela tekstil atölyelerinde krizdeki sektörün ceremesini en alttakiler çekiyor onun hayali neymiş Halep Yusuf'un altı kardeşine para yollama İstanbul'da canın hayaline peki vizesinin bitiminin iki gün sonrasına yani 28 Eylül tarihi itibariyle İki gün sonra Avrupa'ya tekrar vizesiz girebilmek. Girebilmek ama vizesiz girebilmek. Vizesiz. Biliyorsunuz benim vizem Eylül ayının son günleri itibariyle bitiyor. Ve ardından da Ekim ayında tekrardan vize başvurusu yapmam lazım. Eğer Avrupa'ya gitmem gerekirse. Bu iki günlük süre içerisinde bunu yapmam gerekir mi, gerekmez mi diye düşünürken... Başbakan Ahmet Davutoğlu sağ olsun yüreği su serpti. En geç Ekim ayında... Türk vatandaşlarının Avrupa'ya vizesiz seyahat edebileceğini belirtmiş Davos dönüşünde. Biz söz verdik mi sözümüzün gereğini yerine getiririz. Biz mülteciler meselesini bir para meselesi olarak görmüyoruz. Biz insani vazifemizin gereğini yerine getiriyoruz diye de konuşmuş. Hem mültecileri hem de beni mutlu etmiş kendisi. Daha fazla konuşamayacağım. söz gözlerim yaşardığından yine. Çatışma var. Yaklaşık ne? bir ay önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletinde vahşi yaşam alanında yaşamaya başlayan bir grup silahlı protestocu vardı ya, Evet. Çatışma çıkmış polis aralarında. Evet. Faşistlerle polisler çatışmış Amerika'da. Oregon'da. Nihayet. <gülüyor> Çatışmada silahlı protestocuların lideri Amon Bundbay'ın kardeşi Ryan Bay yaralanmış. Lavoy Finit adlı protestocu da hayatını kaybetmiş. Grubun lideri de gözaltına alınmış. Özgürlüğümüz savunmaya hazırım diye de bağırma, bağırmış tabii ki. Onlar, i̇lk ilk ataş polis onlar, mi yoksa protestocular oldu da bilinmiyormuş ama onu da söyleyelim merak edenler. Onlar için. ulusal park falan yapılmaz olmaz. Onların hepsi özenmiştir diyorlar. Ağaçları da keseriz istersek diye ilginç bir grup bu. Şeyi söyleyelim bir de. Evet yani bu akademisyenlerin arkasındaki 30 Nobel ödüllü bilim insanının yanı sıra Mülkiye'den önemli bir açıklama var. Bilgi Üniversitesi gibi olmamış. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mektebi Mülkiye-i Şahane biliyorsun değil evet, mi? Evet, evet, evet. Ve gerçekten adına uygun bir, hakikaten mal etmiyorum burada. Benim de oradan hem mezun olduğum yer hem de e, üstelik orada da 13 yıl kadar öğretim yaptım. Bilgi Üniversitesi'den ben <gülüyor> mezun olmuştum. Şimdi utandım, Neyse. <gülüyor> Benim de pek ender iftar ettiğim anlardan biri. Boş ver şimdi. <gülüyor> idare et bundan. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> Yapacak bir şey. Çok ilginç bir açıklama yapmışlar kamuoyuna ve üniversite yönetimine. Bir süredir bazı basın organları tarafından fakültemizin öğretim üyeleri türlü şekillerde ve sistematik olarak hedef gösterilmekte. Ders içerikleri, kürsüde söyledikleri ve sınav soruları çarpıtılarak hedef alınmaktadır. Akademik kurul olarak kamuoyuna duyurmak istiyoruz ki bu şekilde hedef gösterilen öğretim üyelerimizin yanındayız. Düşünce, kanaat ve ifade özgürlüğü fakültemizin savunduğu hı hı. öğrettiği temel bir insan hakkıdır. Fakültemizden birçok öğretim üyesi son günlerde çok tartışılan barış için akademisyenler bildirisine imza atmıştır. Söz konusu metne imza atmanın akademik özgürlük ve gerek iç hukuk gerekse uluslararası hukuk tarafından korunan ifade özgürlüğü kapsamında olduğu görüşündeyiz. Sınırsız diyor işte, yani eğer savaşa e, kışkırtmadığı sürece, sınırsızdır, nefret suçu oluşturmadığı sürece, öğretim üyelerimizin gerek derslerde ve sınavlarda ele aldığı konuların ve sordukları soruların, gerekse barış temalı bir bildiriye imza atmalarının, İdari ve adli makamlar tarafından disiplin soruşturması ve ceza yargılamasına konu edilmesini kabul edilemez buluyoruz. Anladım. En zor koşullarda dahi öğrencilerinin ve hocalarının ifade özgürlüğünü sonuna dek savunmuş bir kurum olarak... Mesleğimizin haysiyetine ve akademinin değerlerine görevimiz ve halkımıza olan borcumuz olarak sahip çıkıyoruz demiş. Bir sorun var. Üniversitelere kayyum atanabiliyor mu? Yani vakıf üniversitelerine atılıyor tamam da. Bir de şey mesela rektör olarak ikinciyi seçip bir şekilde kayyum gibi bir... olmasa bile hadi tamam neyse. Kayyum. Olmuyor. Kayyum atanabiliyor mu devlet üniversitelerine? Yok Hen... yönetmeni değişmişti bu konuyla alakalı. Henüz olmadı valla ama bu... Mektebi ile iftihar edilebilecek bir bildiriye e, akademik kurulu kavga kavga çıkacak gibi duruyor <gülüyor> kavga çıkacak bakın Bilgi Üniversitesi nasıl orta yoldu bir şey açıklama yapmış siz niye yapmıyorsunuz ki hem ona hem ona hem fikir özgürlüğüne ifade özgürlüğüne e, vurgu yapın hem de aynı zamanda hukuk çabuk. devletine vurgu yapın evet. e, ama işte olmuyor herkes yapamıyor. Ortalardan zikzaklar çizerek e, Olaydan kurtulmayı Herkes beceremiyor işte Bir de müzisyenlere okuyayım Barış Çin Akademisyenlere e, Bir destek gelmiş Aralarında Feryal Öney Hakan Breskala' Yaşar Kurt Şanar Yurda Tapan Ceylan, Ceylan Ertem Atilla Özdemiroğlu Selengül'ün ve Can Güngör'ün de bulunduğu Bunların bir, bir Bölümünün de Çık Radyo'nun programcıları arasında yer aldığını, almakta olduğunu da söyleyelim. 119 müzisyen, barış için akademisyenlere destek bildirisi yayınlamış. İnadına haberin haberi bu. Barış'ı kardeşliği, özgürlüğü ve adaleti savunuyoruz demişler. Barış için akademisyenlerin başlattığı ve toplumun birçok kesimine yayılan kardeşlik ve barış istemini sahipleniyoruz ve destekliyoruz demişler. Ve şöyle bitiriyorlar, 119 müzisyen, ezgilerimiz Mermilerinizden, enstrümanlarımız, tanklarınızdan kat ve kat güçlüdür. O da böyle. Mülkiyeden ve müzisyenlerden Bilgi Üniversitesi'ni geçiyorum. Akademisyenler bildirisi yüzünden üniversiteden atılan biri var biliyorsun. Doçent Doktor Battal Odabaşı. Bu İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünden imzanı geri çek demişler. <gülüyor> Bu kötü metinde. Çekmemiş. O zaman da üniversiteyle ilişkin kesildi diyor. Böyle bir şey. Çok aslında şey var. Alman sanatçılardan da Merkel'e çağrı da gelmişti. Türkiye'ye sessiz kalma diye biliyorsun. Bu ayrıca şeylere de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na da Mithat Sancar Mardin Milletvekili, bizim de eski programcılarımızdan e, araştırma, e, meclis araştırması istendi. Baskıların Türkiye, bu üniversitelerde yapılan akademisyenlerin süreçte süreç içinde gördüğü baskıların gündeme alınarak araştırılması, akademisyenlerin temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması için neler yapılabileceğini incelenmesi için diyor bu da önemli ee, Battalı'da başına söyledik bir de barış için akademisyenler inisiyatifi tarafından yayınlanan bu suça ortak olmayacağız başlıklı bildiride imzası bulunduğu için görevden uzaklaştırılan ve hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı sonra serbest bırakıldı yardımcı do doçent doktor Latife Akgöz yaşadıklarını BBC Türkçe için kaleme almıştı çok ilginçti aslında yaklaşık 2 yıldır Düzce Üniversitesi'nde görev yapıyorum. Geçen yıl misafir öğretim görevlisi olarak Belçika'ya gittim ve orada yaşayan Türkiye'den göç etmiş kadınlarla görüşmeler yaptım. Sonra Eylül ayında geri dönüp bölümde çalışmaya devam ettim diyor. Uzun yıllar Ankara'da yaşamış biri olarak Düzce'de yaşama fikrine alışmaya başlamıştım. Bu yıl ilk defa kendi bölümümüze öğrenci aldık. Oldukça heyecanlı ve güzel bir duygu bu. Onlarla bahar döneminde seminerler düzenleme, toplumsal cinsiyet konusunda birlikte bir araştırma yapma ve sosyal bilim öğrencileri kongresine katılma planları yapıyorduk. Fakat planlarımın hepsini değiştirmek zorunda kaldım. Üç buçuk günde hayatımın akışı değişti diyor. Evimin adresi, yani haberlerin altında yapılan yorumlardaki küfürleri, hakaretleri ve tehditleri tahmin edebilirsiniz. Evimin adresini soranlar, Olmayan arabama molotof atmak isteyenler, cinsiyetçi bir sürü küfür, aklı selimini yitirmiş yüzlerce kişi düzcede tek başına yaşayan bir kadına karşı korkunç bir iştahla şiddet duygularını anlatıyorlardı. Anami bu işte böyle bir şey. Bütün bunlar olurken ben okulda bir taraftan da final sınavlarını okuyup bitirmeye öğrencilerimin notlarını açıklamaya çalışıyordum. Bu arada Düzce'de uzun süredir yaşayan arkadaşlarım olayın ciddiyetini benden daha iyi kavramış olacaklar ki beni hızla Düzce dışına çıkarttılar. Bir buçuk gün boyunca yanıma üç arkadaşımla birlikte korumalarım desem kızmazlar herhalde demiş. Avukatımla görüşüp vekalet verme, suç duyurusunda bulunma gibi bir anda ortaya çıkan acil işleri tamamladık. Bu arada evimde de kalamıyordum. Ailem İstanbul'da olduğu için ve duyduklarında çok tedirgin olacakları için hemen söylememeyi tercih ettim ama çarşamba onlar da öğrenmişlerdi. Yaşadıkları endişeyi nasıl anlatayım ki diyor Latife Akyüz. Hızla düzceden çıkmamı ve bir daha asla geri dönmememi söyleyip duruyorlardı. Çarşamba akşamı İzmit'e kadar arkadaşlarımın araçlarıyla gidip otobüse oradan bindim. Bak burada çok ince bir detay var. Evet. Ya da çok kalın. Düzce'den otobüse binmenin güvenli olmayacağını düşünüyorlardı. Ben hala bu kadar güvenlik önlemi almaya çalışmanın abartılı olduğunu düşünüyordum. Fakat yanılıyormuşum. 10 gündür bu linç kampanyasının devam ediyor olması da bunu gösteriyor. Çarşamba akşamı bana hiçbir açıklama yapılmadan, arayıp söyleme gereği dahi duyulmadan... Üniversitenin web sayfasından üniversite rektörlüğünün görevimden uzaklaştırıldığımı bildiren açıklaması geldi. Sonrasında da ulusal basından takip ettiğim, ettiğiniz, ettiğimiz savcılık soruşturması başladı ve hakkında yasaklama kararı çıktı. Ve bütün bunlar e, salı günü öğeden sonra linç kampanyasıyla başlayıp cuma günü savcılıkta ifade verip yurt dışı yasayla Serbest bırakılmamla biten bu üç buçuk günlük süreçte hayatımın yönü bir anda değişti. Ne için? İnsanlar ölmesin diye imza attığımız bir metin için. Hala anlamakta ve algılamakta zorlandığım bir süreç. Evimi kapatmak zorunda kaldım. Kedimi arkadaşlarıma bırakıp ailemin yanına geldim. Ne kadar sürecek, nasıl sonuçlanacak hiçbir fikrim yok. Bu belirsizlik en zor kısımlardan biri. Ailemin, akrabalarımın, arkadaşlarımın ve özellikle öğrencilerimin bazılarından gelen inanılmaz güzel destekti bu süreçte ayakta durmamı sağlayan. Tabii ki sessizce hayatından çıkanlar da oldu. Onlara da diyecek sözüm yok diyor. Üç buçuk günde hayatımın akışı değişti diyen yardımcı doçent doktor Latife Akgüs Düzce Üniversitesi'nde iki yıldır görev yapan bir kadının. Genç Kadın'ın durumu da bu işte. Ee, bitiriyoruz. Bitirmeden bir de şeyi söyleyeyim. 2016 Dünya Raporu basın açıklaması var. Bugün saat 11'de Cezayir İstanbul'da Galatasaray'da ee, İnsan Hakları İzleme Örgütü Human Rights Watch 2016 Dünya Raporu'nu Direktör Kenneth Roth tarafından bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyuracak Bunda haber verelim. Çok parlak bir sonuç beklemiyoruz, ama bunların konuşulması hayati önem taşıyor. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. Açık Gazete